''Lakad câetu Resûlü Rabbina bilhâk. Sallu alâ Resûlüna Muhammed. Allah'ımız salli ala salli alâ Sâllim. Tabib-i Kulûbina Muhammed. Allah'ımız salli alâ Sâllim. Sallu alâ Şefî'i Zunûbina Muhammed. Allah'ımız salli alâ Sâllim. Ve alâ âliyeye sahibim. Euzi billâhissemi'i alâlimi münel-şeytânirracîm. Rabbi euzi bike mine mezaatişşeyâtiîn. Ve euzi bike Bismillahirrahmanirrahim. İleke izvel gurfete bima sabru ve yulquna fiha tahiyetun ve selama. Subhan Allahu alazim. Allahum menfa'na bil Kur'an al azim mubarik rabbil alamin. Ve bil la ve la Kâşide bir de okunuyordu. Onu dinlerken sohbetten evvel salavat-ı şerif ile meşgul olmak lazım. Konuşuyorsunuz. Dünya kelam konuşmamak lazım. Çünkü sohbetten evvel onu feyiz için bereket için açıyoruz ya. Orada size salavat-ı ile meşgul olursanız mübarek cuma gecesinin ihyasına vesile olsun. İnşallahü Rahman. Şimdi mübarek cuma gecesinin gününün Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem çok alakası var ve irtibatı var. Bu bakımdan özel salavat şerifeleri var. Ee, Dualarım kitabının son bölümlerinde de bu. Bazı salavat şerifeler beyan ediliyor. Cuma akşamının e, gecesinin ve gününün meşgul olacak salavatlarından biri İmam Gazali radıyallahu teala hazretleri Tavsiye ediyor. O salavat-ı şerifi okuyalım. Ondan sonra dersimize başlayalım. İnşallah Allah Teala Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem şefaatlerine nail eylesin. Amin. Salavatlarımızın güce makamına arz eylesin. Amin. Amin. Siz de içinizden salavat-ı şerifi okursunuz. O arada da Salavat peşinden amin. Salavat peşinden amin. Böylece okuyalım. İnşallahurrahman. Allahü mecal feda ila salavatik ve nevamiye berekatik ve şeraife zekavatik ve rafetek ve rahmetek ve tehiyyetek ala seyyidina Muhammedin seyyidil murselin ve imamil Muttaqin. وخاتم النبيين ورسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة اللهم ابعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به عينه يغبطه به الأولون والآخرون الله معطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة المنيفة اللهم آط سيدنا محمدا سؤله وبلغ مأموله واجعله أول شافع وأول مشفع اللهم عظ برهانه وثق ميزانه وأبلج حجته فارفع في أعلى المقربين درجته الله احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ve la fatinin ve la meftunin amin ya rabbel alamin amin ne büyük salavat her cuma bir kere okusanız ne kadar büyük iş görürsünüz Resulullah sallallahu te aleyhi ve sellem efendimiz şefaatine nail olmak için onun cümlesinde haç olmak için onun sünneti üzere yaşamak için onun dini üzere vefat etmek için Havz-ı kevserinden elinden şerbet içebilmek için, rezil rusrayı olmadan, dünyadaki amellerine pişman olmadan, Allah'ın dini hakkında şüphelere düşmeden, dini İslam'ı değiştirmeden, insanları fitneye düşürmeden, insanların fitnelerine kapılmadan, ahirette onunla kavuşmak duası var peşinde. Ne kadar büyük meseleler! Ne isteyeceğimizi bilmiyoruz, duadan aciziz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiler. Neler öğretti sallallahu aleyhi ve sellem. Neler isteyeceğiz, neler istemeyeceğiz. 13'ün e, bu dualarım kitabının 343. sayfede manası önce. Hep manası soru oluyor ya, Bunda da önce yazmışım. Manası önce e, Arapçası okunuşu 344'te var. Sonra 345'e geçiyor. Orada bitiyor. Allah Teala Hazretleri her cuma gecesinde, gününde Yarım dakikaya ya, yarım dakika Sallallahu aleyhi ve sellem bizde ne kadar büyük hakkı var ya ne kadar büyük hakkı var bizde ebedi cehennemden onunla gireceğiz inşallah ebedi cehennemden onunla kurtulacağız inşallah yani kesin olmadığından inşallah diyorum ama dua etersen inşallah denmez dua etersen haber verirken inşallah denir çünkü haberde neticeyi bilmiyoruz ama dua edecek ya Rabbi biz ebedi Cehennemden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatli halasayla. Amin. Amin. Buna inşallah denmez. Anladın Kurtulacağız dersen haber vermek olur. Ona inşallah diyeceksin. Çünkü garantimiz yok. Ama e, dualarda da inşallah demek caiz değil. Dua yaparsan inşallah demek caiz değil. Ya Rabbi inşallah beni affet. Olmaz. İnşallah efendim bana şunu yap. Olmaz. Mutlaka yap Ya Rabbi. Mutlaka yap. Ve lazım fi mesele. Fil mesele. Sizin beniz dua derken isteğinde kesin ve kararlı olsun. Ve ciddi olsun. Ee, e, dolayısıyla oraya e, istersen yap, işte inşallah dilerse manasına gelir. O duada caiz olmuyor. Ama maalesef herkes kaçırıyor bunu ağzından. Ee, hocalar da bazılarını da çok kaçırıyorlar. Ağızlarından. Bakıyorsun hep sonunda dua. Ya Rabbi bizi affet inşallah. Efendim, ya, mutlaka affet ya Rabbi. Mutlaka affet bizi ya Rabbi sen. Amin amin. Öyle demek lazım. Bu salavat ı şerifi bu şekilde beyan edelim. Yine 346. sayfede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir salavat ı şerifi öğretiyor. Rüveyfi ibni thabit radıyallahu aleyhi ve sellem ad şerifte buyuruyor. Her kim Okuyoruz. Yani ben okayım, siz de amin dersiniz. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed Allah. ve anzilhu al-maqad al-mukarrab عندك amin. Kim derse ki, Ya Rabbi, Efendimiz Muhammed'e salat eyle, Kıyamet günü onu manevi indindeki en mukarrab, en yakın menzile yerleştir, makama yerleştir derse. O kişiye şefaat etmem kesinleşir ve vacip olur. Bu da ne kadar kısa ya. Bunu ezberlemeniz de kolay. Göz kestirdiniz herhalde buna. Bu çok kısa. Okunuşu 347. sayfede. Ebu oldu radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu da Ebu Davut hadisinde geçer. Her kim bize ve ehli beytimize yani bana ve hanemin halkına işte zürriyetime salavat okumak isterken salavat okuyacağı zaman yarın ahirette en bol tartan ölçekle kendisi için sebaplarının tartılmasını istiyorsa kim istemez? Kıyamet günü hepimize ölçeklen, ölçecekler mi? Tartıyla sevaplarımızı tartacaklar mı? Bizim mizana koyacaklar mı? Mizanda kaç paralık adam olduğumuz meydana çıkaracaklar mı? O dedenin dediği gibi insan efendiye değil mi? Nasılsın dede? Ne dedi? Kantarda belli olur. Kantarda belli olur. İşte o kantarda en bol ölçek, en bol teraziyle sevaplarının tartılmasını istiyor musun? Bu seni sevindirir mi diyor. Sevindirecekse seni bize ehl Beytimize salavat okurken şöyle salavat edecek. Bu da 347. sayfada yine o salavat-ı şerifeyi okuyalım. Cuma gecelerinde, Cuma gününde ihmal etmezsiniz inşallah Bunlar 3-4 sayfada buluyorsunuz peş peşe Yani 2-3 dakikanızda almaz. Allahümme salli ala seyyidina muhammedin nebi ve ezvacihi ümmatil müminin ve zürriyeti ve ehli beyti kemâ salli teala âli seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid amin manalarda burada zikrediliyor ey Allah İbrahim aleyhissalatü vesselamın ehli beytine salat ettiğin gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'e, müminlerin anneleri olan eşlerine, zürriyetine ve ehli beytine salat eyle. Amin. Muhakkak ki sen hamidsin. Hamd olunmaya layıksın. Bütün hamdler sana mahsustur. Ve mecidsin. Yani ululuk sahibisin. Ve şereflisin ve azizsin. Amin. Manası da bu. Böyle yaparsak bunu okursak bir kere bile okusak, günde bir kere e, olmadı haftada bir kere cumaları yakışmaz mı olmadı ayda bir kere olmadı yılda bir kere olmadı ömründe bir kere ya okumadın mı sen bunu ahirette bol ölçeklen sana tartsınlar versinler o da olmadı Yarın ahirette neyle çıkacaksın? Salih amel istiyorlar. Bu salavat-ı şerifeler yüzümüzü hak edecek. Bizim mizanımızda ağır getirecek. Sırattan bizi tökezlenmeden geçirecek. Müjdeleri çok çok çok. Ben sizi teşvik ediyorum. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Amin. Amin. Şimdi gelen dersimiz. Dersimiz neydi? Nereden gidiyor? Ha bir de Geçen dedim Bir sohbete başladım bir dua öğrettim size 40 dakika o duayı Tefsir ettim size değil mi? Neydi o dua? Hepten unuttunuz değil mi? <gülüyor> o değil Namazda selamlarımız önce değil bu e, Bu duada dedim ki hani e, Musibetimizi dinimize Vurdurma Hatırladın mı? Onu da 45 dakika o duayı tefsir ettik. Çok ince ilimler var o duada. Evet. Şimdi o duayı dedim size dergide yazacağım. Dedim mi size? He? Evet. Ama siz hiç sordunuz mu yazmasam? He? Sorar mıydınız? Arar mıydınız? Yok. Çünkü neden böyle bir derdiniz? Yok. Belki bir dua ile benim hayatım kurtulacak. Belki o dua ile ben hidayet bulacağım. Belki o duale ben cennete gireceğim. Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem dualarından. Fakat ben de bilmiyordum. Sonra hadis-i şerif yani dua ezbere bilip yaptığım dua. Fakat e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, ne şekilde yaptığına dair hadis-i şerifi buldum. Hadis-i şerifte ne beyan ediyor? İbni Ömer radıyallahu teala anhum'a dilimat ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Meşru sahabi kaynağı da de geçiyor, Nesai'de geçiyor, İmam Bezzar'ın üstlerinde geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kallema kâne rasulullahi sallallahu aleyhi ve selleme yekûm bin meclisin Hatta ed'u ve bihavlâ dâvât ben de yani bunu keşke sohbetlerin sonunda bunda eklesek. Vaktimiz dar oluyor, sohbetlerle uzun oluyor siz de ayağa kalkıyorsunuz efendim darlanıyorsunuz ayağa kalkıyorsunuz falan biraz onun için kısa kesiyorum yoksa tabi e, bu da önemli bir dua ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisten kalkarken ashabi için yani cemaatinde bulunan arkadaşlarım müminler için şu duaları yapmadan kalktığı yani bir mecliste oturduk şimdi burası meclis değil mi şimdi oturduk burada Sonra inşallah hayırla kalkarız. Af olarak kalkarız. Ama e, kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ashabı hakkında bu duaları yapmadan oturduğu bir meclisten kalktığı vakı mi? Vakı. Ama çok az vaki. Otomatik bağladığınız zaman vakı değil. Vaki. Ama çok az vakı. Ne demek bu? Oturduğu meclislerin ekseriyetinde Salihullah sem sahabesine bu duayı yaparmış. Tabi biz diye yapıyor, biz deyince mecliste olanlarda katıyor. Bunu barak duada seyrettik. Ne dedik? Allah meksimler ehlil khasyeti ki ma'iyhulü bi beyne ne maasik. Bu da dört satır bir duadır. Ey Allah, sen bizimle günahlarının arasına girecek kadar korkundan bizi cennetine ulaştıracak kadar ibadetinden dünyanın belalarını bize hafif kılacak kadar da yakini şüphesiz imanından bize hisse nasip eyle Amin. nasıl bir dua? Anlattım onu değil mi 40 dakika? Anlattım şimdi bir daha manayı şey yapmayayım. Bizi yaşattığım müddetçe bizi kulaklarımızla ve gözlerimizle ve güçlerimizle faydalandır. Amin güçlerimiz ne demek? böbrek, ciğer, talak Safrakese her yer bir şeye yarıyor. Ölene kadar bunlardan birinden bizi mahrum etme. Amin. Amin. Sen onu yani bütün güçlerimizi ardımıza kalacak kadar bize bağışlayarak bize varis eyle. Amin. Amin. Varis eyle anladınız da anlattım size. Nasıl ki sen ölünce arkana kalana ne deniyor? Varis. Güçlerimizi bize varis eyle ne demek? Biz ölsek de Güçlerimiz yani ölmesek devam edecekti. Anladın? Sonuna kadar gitsin, arkamıza varis kalsın yani, bizden çıkmasın. Anladın? Dua'yı görüyor musun duay? Bize zulmedenlerden intikam almamızı nasıyı beyle? Amin. Amin. Bet dua var mıymış? Amin. Varmış. Sahi miymiş? <gülüyor> Saymış. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım eyle. Amin. İntikamımızı bozarak veya farzlarını terk ettirip haramlar işleterek musibetimizi dinimize vurdurma. Amin. Amin. En büyük derdimizi ve ilmimizin ulaşıp kaldığı son noktayı dünya eyleme. Amin. Ve bize acımayanları başımıza musallat evet. eyleme. Amin. Amin. Amin Bu hadis şeriftir ve sünnettir. 4000 sünnet soruyorsun. Her vaazda kaç kaç tane sünnet söylüyorum aslında? 4000 sünneti bana hoca hangi kitapta bulabilirim? Hangi kitapta ben böyle bir şey niyet ettik hazırlamaya. 4000 sünnetin, sünnetin tümünü bir hazırlamaya niyet ettik. Allah'ım yardım etsin. Amin. Ömrümüze bereket, vaktimize bereket ihsan etsin. Amin. Ee, ama şimdi her sohbetten toplasan zaten sen şimdiye kadar 3-5 bin bulmuştun yani. Neler söylüyor sana? Canat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisten bu duaları yapmadan kalkmazdı. Az kere kalkardı. Az kere. Ne demek? Ekseriyetle bu duayı yapar? Burada neler var görüyor musun? Dininin korunması var. imanın korunması var. Efendim gözünün kulağının bütün huzurlarının korunması var. Haramlardan korunması var. He? Cennete ulaştıracak kadar salih amel talebi var. Dünya musibetlerine karşı kazaya kadere iman kuvveti var. Ve etkilenmemek ve hafif gelmesi için dua var. Yani hayatımızın ve mematımızın bütün safhalarını ilgilendiren, maddi manevi her konuda istememiz gereken dualar bir duada toplanmış. Bu duayı kainat efendisi öğretmesi sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya bir araya gelse bu duayı bir araya getiremezdi. Buradaki manaları düşünebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Efendi Hazretlerim Bârek. Kadde sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle der. Bütün dünyanın üniversiteleri bir araya gelse bilim adamları ilim adamları, film adamları hepsi toplansa allah Teala'dan bir ayet alabilirler mi? Bir hadis alabilirler mi? Bir dua öğrenebilirler mi? Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mevla bahşetti. Onun vasıtasıyla da bize öğretti. Ne kadar zenginiz ya. Ne kadar zenginiz ya. Ne kadar kaynaklarımız var. Milyonlarca hadis-i şerif, milyonlarca. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz. Her şeyi bize beyan etti mi? Etti. Bize beyan etmedik bir şey bıraktı mı? Bırakmadı. Maferrat fil kitap bir şey. Biz Kur'an'da bir şey eksik bırakmadık. Levh-i bir şey eksik bırakmadık. Eksik bırakmadın ama Kur'an 6666 ayet. 606 sayfa Efendim bu ayetlerde her meseleyi Bulabiliyor muyuz? Bulamıyoruz Ama onun açılımı nedir? Kur'an-ı Kerim'in tefsiri Mahiyetinde ne geldi? Hadis-i Şerifler geldi Hadis-i Şeriflere de baktığın zaman eksik bir şey var mı? He? Şu anda her şeyi Kur'an'dan Hadisten bulabiliyorsun Bak Irak'ta bir olay çıktı Biz hemen Hadisten bulduk mu onu? He? Bu adamlar Makbul mü? Merdüt mü? Çıkarttık hadisten? Çıkarttık. Önümüzde daha neler olacak? Bütün anlattık mı yıllarca? Anlattık. Nereden bildik? Hadis-i şerifin kaynağından. Müşkat-ı nübüvvetten. Yani peygamberlik kaynağından aldık. Kandilinden aldık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hadis-i şeriflere inanmayan insanların İslam'dan ne alakası olabilir? Hadis-i şerifleri reddedenlerin ilahiyatçı olsun, prof olsun, doç olsun, bu adamların dinden ne nasip olabilir? Bu adamlar namazın vekatını bile Kur'an'da bulamazlar. Zekatın oranını bile Kur'an'da bulamazlar. Hacın farzını, vacibini bile Kur'an'da bulamazlar. Bu adamlar efendim hadisleri reddederek ne yapmak istiyorlar? Yani dini yozlaştırmak ve tamamen ameli terk ettirmek. Kur'an-ı Kerim de istedikleri gibi Alay etmek, Allah muhafaza onu tahrif ve tebdil etmek ve tağir etmek istiyorlar. Allah şerlerinden muhafaza ailesin. Amin. Amin, amin. Onun için baktıyarız. Ve saadetliyiz ki böyle bir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize gönderildi rahmet olarak ve bize bu duaları talim etti öğretti. iki cihan saadetine vesile olarak şimdi sen bir mümin olarak bunu okumazsan, amel etmezsen bu istekler senin karına Sığınılacak şeyler Senin zararına Bunları yapmadığın zaman Kime zarar edersin kendine zarar edersin Akılsızlık edersin Husrana düşersin Çünkü bunlar Biz okuyalım diye bize öğretildi Sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine talim etti. O sahabe-i kiram bize ne yaptı Rivahat etti İbni Ömer Hazretleri Ondan kim aldı Tabiinden biri ondan o Ondan o ondan o Nereye geldi? İmam Tirmizi'ye. İmam Tirmizi, Özbekistan'da Tirmiz'de yatar. Mübarek ziyareti nasip oldu. Allah şefaatine nail eylesin. Amin. O öyle bir faydalı bir kitap ki, o da zikir ve amel hususunda ondan güzeli yok. Hatta bazı alimler derler ki, amel ve zikir ve ibadet bakımından, e, Tirmizi'nin hadisleri Bukhari'ninkilerden daha değerlidir. Çünkü neden? Bukhari her konuda toplamış, fakat Tirmici özellikle insanlara lazım olan faziletli ameller. Mesela bu Davud hadis kaynağı meşhur. Onda da fıkıhla ilgili konular. Fıkıhla ilgili konular. Anladın? Namazın, işte rekatı sonradan yetişen, imamla kaçıran efendim mesbuk olan, layık olan. Yani bütün o hadisleri bakıyorsun fıkıhtaki konulardaki, bablardaki, mevzuları Ebu Davud'da buluyorsun. Faziletli ameller meselesine bakıyorsun. Nerede buluyorsun? Tirmizi de buluyorsun. İşrak namazı onda. Kuşluk namazı onda. Evvabi namazı onda. Anlıyor musun? Yani Tirmizi acayiptir. Çok fazilet. Dualar, davat. Tirmizinin bir bahsi var mesela. Bölüm davat. De ne demek davat? De dualar bölümü. Yani o dualar bölümü acayip. Bunların çoğunda da Tirmizi geçer. Onun için Allah Teala Tirmizi hazretlerine onun hocalarına, onun şeklerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanana kadar ki sahabe dahil, başta olmak üzere hepsine rahmet eylesin. Amin. Kabirlerini nur eylesin. Amin. Derecelerini âli eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Amin. Onların rivatleriyle amel etmek, tesirlenmek nasip eylesin. Amin. Amin. Hadislerini alıp da rivatlerini okuyup da dualarını öğrenip de ki ben bu duayı özellikle altın oluğun altında okuduğum ve mültezemde okuduğum dualardandır. Çünkü çok ilginç bir dua. Musibetimizi dinimize vurdurma. Bu çok acayip bir dua. 45 dakika anlattım burada ben. Belki 40-45 vardır bilmiyorum. Tam şeyini, dakikasını bilmiyorum. Ya dünyayı en büyük derdimiz eyleme. Amin. İlmimizin ulaştığı noktayı dünyala, dünya ile sınırlı kılma. Amin. Dünya ile sınırlı kılma. Ne yapalım? Dünyayı geçsin bizim ilmimiz. Bizim bilgimiz nereye ulaşsın? Ahirete ulaşsın. Kabri bilsin, sıratı bilsin, mizanı bilsin, cenneti bilsin, cehennemi bilsin ki neyi kazanacak, neye müşteri olacak, neye talip olacak? Nereden harip olacak, kaçacak yani? Bunları bilmesi için ilmimizin dünya ile sınırlı kalmaması lazım. Senin dünya ile ilgili bildiğin bütün bilgiler, işin, gücün, mühendisliğin, mimarlığın, doktorluğun ustalığın sanatçılığın ressamlığın bilmem ne ressamlıkta dikkat etsin canlı resmi çizmesin canlı resmi çizerse çok büyük azaba düşer ama ağaç çizebilir dağ çizebilir gök çizebilir bulut çizebilir cansız olsun e şimdi bunların hepsi bir dal bu işler bu ilimler bu bilgiler seni nereye kadar götürür mezarın ağzına kadar götürür mezarın içine bunlar girer mi Faydası olur mu? Olmaz. Hiçbir melek sana, ulan neyi futbol oynuyordun? Helal olsun sana bir kıyak çekeyim de, münker ne girsü halinden sana berat vereyim. Der mi? Evet. He? Evet. Ne güreşçiydin be? 40 kişiyi deviriyordun. Helal olsun sana. Der mi? Evet. Ne der? Men Rabbi'ye. Rabbin kim der? Ve men ne büyük Peygamberin kim der? Ve ma diniğe? Dinin nedir der? Ve ma kıble. küblen neresi der? Ve men ikvanuk. Kardeşlerin kim der? Kapat, kız kardeşlerin kim der? Sen de kendi kardeşlerini sayma ha. Ya, inanan erkekler kardeşlerim, inanan hanımlar kardeşlerim. Din kardeşliğini sorar. Hangi milletensin der? İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden derim diyeceksin? Yoksa dersen ki lazım Kürdüm, sopayı yersin. <gülüyor> Çünkü neden? Orada millet din anlamında soruluyor. Milleti İbrahim Hanife. Tamam mı? Onun için ilmimizi dünya ile sınırlı kılma. Amin. Dünyada da tabii yemek için, içmek için ilim lazım. Çünkü kazanmak için bilgi lazım, sanat lazım, teknik lazım, teknoloji lazım. Merkez bir iştesiniz. Allah işlerinize rast getirsin. Amin. Hayırlı muratlarınızı versin. Amin. Yar gün ileride hep kolaylık göstersin size. Amin. Amin. Ee, bu işler, dünyaya ilgili ilimler... Hangi meyveler var, hangi sebzeler var, hangi ilaçlar var? Işte. Bunlar faydalı ilimler de ile ilgili var. Allah Teala dünyadan da faydalı ilimler nasip eylesin. Amin. Gavrular gibi faydasız, fuzuli işlerle uğraşmaktan muhafaza eylesin. Amin. Adamlar işi yok, derdi yok. Uza, uzayı inceliyor. Daha uzayın incelemesi bitmeden kıyamet kopacak. Kesin söylüyorum Amerika'ya. Amerika'ya buradan kesin söylüyorum. Bak milyar dolarlarınız gidiyor. Yazıktır, günahdır. Bari kansere, mansere, şekere ilaç bulun. Fuzuli orada uzay teknoloji, uzay, uzay, uzay. Yani tabii onlar ondan faydalanıyorlar. Uydudan, buydudan bir şeyler ediyorlar ama. Gezegenlerde hava aramak, civa aramak. Gezegenlerde hayat var mı, yok mu, su var mı, yok mu? Ben sana söylüyorum. Sen bunlara ulaşamadan kıyamet kopacak. Rusya'ya da söylüyorum. Yazık ya. Millet açtıktan ölüyor onlara bir ekmek dağıtın bari. Bunlar boş. Ha tefekkür için, ibret için Allah'ın ayetleridir. Ayrı bir şey. İncelersin dersin? Ve lakin dünya neyne yetmiyor? Zaten dünyayı koparacağım diyor Mevla. E zaten devamlı devri daim var. Yüz senede bir üzerine oluyor. Boşalıyor üstten alta iniyor. Yüz senede ileri gelen 7 e, milyar insandan 7 kişi zor kalıyor. E dolayısıyla ilmimiz birkaç senelik işlerle sınırlı kalmasın da ilmimiz ahirete nüfuz etsin. Amin. Ve ahiret tarafına sirayet etsin ki sonsuz hayatta neler lazım olduğunun tedarikini görmeye bizi sevk etsin. Amin. Evet. Çok büyük bir dua. Yani manasını düşünerek okursak Allah bize bir haşyet, bir havf, bir korku nasip etsin ki günahlarıyla aramıza o korku girsin. Bize o günahları işletmesin. Amin. Çünkü Allah korkusu lafla olacak iş değil. Sen bir harama günaha düşeceğin zaman o korku devreye girip seni engelleyemiyorsa başka zamanda ben Allah'tan korkuyorum demenin manası yok. Çünkü o orada lazım. Haramlarla aramıza, günahlarınla aramıza korkundan nasip yerleştir diyor. Amin. Manaya bak ya. Cennetine ulaştıracak kadar amel nasip böyle diyor. Dünyada bu kadar bela geliyor. Birden efendim mi bulduğu şöyleydi, böyleydi. Allah muhafaza. Kazaya rızasızlık, kadere karşı gelmek. Bunlar ne bela. Onun için en zor mesele. Mevlane buyuruyor? Benden razı olmayandan ben de razı değilim. Ben razıya olurum. Razı olana rızam var. Ben benim işime kızana benim de kazabım var. Mevla'dan bileceksin. Ama Tabi musibet hafif gelirse böyle yaparsın. Musibet ağır basarsa Allah muhafaza Allah'a karşı bile konuşur adam. Böylelerini duyduk biz. Belki de "yavrum" demez. Ama bir panik bir bunalım ve musibetin vurması anındaki akıl şuur kaybı diyelim. Çünkü şuur kaybı olmasa adama kafir demek lazım. Yani hadi delirdik, aklı gitti dersek belki mazur olursa Allah bilir. Ama bazı da bilinçli konuşuyor bu laflar yani. Efendi Hazretleri der, anh, artık o mu, Efendi mi bulundu? Efendi'ye çok haber gelirdi böyle sosyal olaylar. O kadar haber gelirdi, her sohbette 40 tane anlatırdı. Yani cenazeyi gömmüşler, cenazenin işte sahiplerinden birisi, işte ey cemaat turun falan. Millette durmuş falan herhalde bir vasiyet bir şey açıklayacak. Bir de diyor adam kalktı demesin mi ki döndü de göğe doğru sanki Allah gökte haşa. Ey Allah ne oldu benim kardeşimi mi buldun? Böyle manyak manyak işler olduğunu yani anlatırdı. Ben de çoğu bunları yaşamış değilim. Bu kadar olayla birçok efendi hazretlerinden. Çünkü onun başına çok iş gelirdi. Herkesle görüştüğü için tek tek de dinlediği için hep böyle nakleder. Ama ibretlik bir şey yani kimisi bunu açıktan der kimisi bunu kalbinden der hadi kalpten geçenden Allah mesul eder mi? etmez ne müddetçe dilinden söylemez kalpte öyle işler geçecek kalbine şeytan gelir bir vesvese verir haşa Allah yok der kalbe gelenden Mevla mesul etseydi hepimiz şimdi cehennemin dibini boylamıştık ama Mevla ne yaptı kalpten geçenden mesuliyeti kaldırdı İnna Allah tecavüzel ya'l ümmeti vesveset miydi sudura malim tamamla ve takle. geçirmedikçe bir de diline alıp konuşmadıkça kalplerinin yaptığı vesveseleri gözlerine gelen vesveselerden Allah Teala benim hatırım için kurban olduğum sana sallallahu aleyhi ve sellem. Benim hatırım için ümmetimden geçti diyor. Benim için. Ey isim. Sen olmasan biz yanmıştık ya. Bir de kalpten geçenlerden sorumlu olsaydık biz ne yapacaktık? Konuşmadıkça bize icraata geçirmedi. Ha, gördü şarabı. Ulan ne içilir dedi. Zıkım iç. Ne içilir? Hiç içilecek bir şey de değil. Tadını da bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum ki. Zehir zakkum bir şeydir. Ama onu içmek canı çekti. Ne içilir diye de vesveselendi. Ama şişeyi patlatıp içmediyse sorumluluğu var mı? Yok. Bu icraata koyma işi. Yani. içerse mesul. Ya da bir şey düşündü onu demezse Kur'an'a ayrı, aykırı, şeriata muhalif ama demezse sorumluluğu yok. Derse o zaman konuştuğundan mesul olur. Hele bir de küfür lafıysa elvaz küfür Bir iki kitap daha gördüm kitaplara da ulaşamadım. Eski ulemadan inşallah dua edin, o kitapları da bulayım. Yani men ve la eş'ur kitabın adına bak. Men ve la eş'ur bilmeden kafir olanlar ya kitabın adı hem de Eselm i̇bn Kutlu Boğa büyük bir alim eski 600 lü 700 lü yani. Ya basılmış herhalde ama bizi buralara gelmedi. Sırf adam koydu, koydum kitapçıya. Bütün gelen kitapların başına dur diye. Rahmetli Bayram Hoca Efendi Kabr-ı Nur olsun. Hayırdır. O gemiler çıkınca Lübnan'dan o burada uyuyamazdı. Gemi kaç günde gelecek diye. Koliler kitap Uyuyamaz, uykusu gitti gemiden gider karşılar, oradan gider kitapçıya. 450 koli var. Kitapçı diyor ki, açtıkça sana haber ederim. Bu iki ay sürer. Yok yok, ben açayım. Sen ben sana yardım edeyim bedava, ne olur. Ya tam da benim işçim var, aççim var. Karıştırma burayı falan. Yok yok, ben burada yatarım kalkarım. Ben kolleri ben açayım ne olur. Niye? Diyordu bana ki Ahmet, şimdi burada iki tane çıkarsa kitap birini sana alacağım, birini bana. Ya bunu benden evvel biri görüp alırsa ben ne yapacağım derdi bir daha. Bayram Hoca böyle bir zattı. Kaybettik onu. Ya ruhu şahat olsun. Amin. Öyle kitap hastası daha görülmüş mü dünyada? Bütün dünyanın paralarını kararlar, bütün dünyanın makamlarının mevkiyle hepsinin önüne koysan kitap ister. İstemez bir şey. İlim hastası. Ameli de ona göre, iflası da ona göre. Maşallah. Yani artık nazar değecek hali yok ama ahirette de olsa kıpta edilecek hali var yani. E şimdi ee, bak men kitabın adına bak bilmeden kafir olanlar. Yine bir kitap orada yine aynı seride görüyorum. Darül Muktebes diye bir yayın evi. İnşallah ulaşırız ona. E, benim reşim gücüm bu. Onlar uzaya bilmem neye ulaşmaya çalışıyorlar. Ben de yazma kitap, şurada şu kitap, burada bu kitap. Kayıp var dolu dünyanın. Hiçbir yerinde bulunmuyor kütüphanelerde. Kayıp. Kitap ama başka kitapta geçiyor. Oradan anlıyoruz. Var. Ama çok üzülüyoruz. Özlüyoruz. O kitaplara nasıl ulaşacağız? Bulsak Fizan'a gideriz. Öyle mü mühim kitaplar var. Baskısı yok. Muhittin Arabi'nin 150 cilt tefsiri var. Kur'an'ın yarısına kadar. 150 cilt. Kur'an'ın yarısına kadar. O da vefat etmiş. E, o da kayıp. İmam Bukhani'nin var. O e, dolu var. El kelimatül mükeffira insanı kafir eden kelimeler. Onu da tabi bulamadım. Ama ben size geçen de demiştim. Bu bazı kitaplarım var elimde. İnşallah o elimde olanlardan da istifade ederek insanı uyarmak lazım. Yani bir insan Allah'a nasıl der ki benim kardeşimimi buldun? Bu bu laf adamı kafir eden. Seni bulsa ne diyecektin? Ya raziz ya Rabbi demek lazım. Onun için ...dualara sarılalım ki... ...bu duada ne diyor? Bize öyle bir... ...ve minel yakîn ma tuhevvinü bi' aleyna... ...sahibet dünya... ...bu dünyadan çıkana kadar kim bilir... ...daha ne musibetlerle karşılaşacağız... ...belli değil... ...Allah takatımız yetmeyen belalar vermesin... ...Allah Teala hiç bela vermesin... ...hep afiyet versin... ...ama... ...işte bu dua sana ne diyor... ...ya Rabbi bana öyle bir yakîni iman... ...yani seni görür gibi iman nasip et ki... Dünyanın belalarını bize hafif ve kolay getirsin ve geçirtsin. Amin. İşte duaya bak işte duaya bak. Yani şu dört satır dua dört sene vaaz olur. Dört sene şer şer şer. Daha da bir vazda gider kaç vazda gider. Onun için okuyun bu duayı inşallah. Okuyun bu duayı. Arkadaşlarınız okuyun. Okuma bilmeyenler var. Oturursunuz bir mecliste. Onlar Arapça okumak bilmez. Hadisi bilmez. Dergiyi bilmez. Sayfasını bilmez. Sizin meclisinize gelenler de abad olsun. Sizinle oturup kalkanlar da şad olsun. Sizin yanınıza gelenler yarın ahirette bir mağfirete mazhar olsun. Bu dualara nail ve dahil olsun. Kardeşim, insanlara faydalı olun. Hayrunnaz, men nas? İnsanların en hayırlısı, insanlara faydası olandır. Oturup, oturup, oturup, dır dır dır, gır gır gır. Yedin içtin, kalktın gittin. Dedikodu gıybet, iftira hala yani fuzuli'den başka bir şey yok. Ya şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir meclisten ayrılmadan çoğu kere yaptığı bir dua var. Durun size de nasip olsun arkadaşlar deyip, bir mecliste şu duayı niye okumuyorsun? Niye okumadın bugüne kadar? Ben bunu yeni duydum. Yeni duyduğundan da ne yaptın? Kaç hafta oldu bunu söylediğim? E sen yazacağım dedin yaz. Niye sormuyorsun yazdın mı diye? Niye aramıyorsun hakkını? Yazıyorum, onu da ben tekrar diyeceğim yazdım diye. Sayfasını da vereceğim, az gelip ağzından içine gireceğim, ben okuyacağım oradan. E oku da... Bu kadar da zikirsizlik, bu kadar fikirsizlik, bu kadar dualara soğukluk, bu kadar salavata uzaklık. Bu nedir bu ümmetin hali yahu? Bu dırdırınızın, gırgırınızın haddi bir sınırı yok mu? Kelimelerinizi bir yataktan kalkın, bir kayıt cihazına basın. Bir daha yatana kadar bir kelimelerinizi bir kayıt yapın bakalım. Siz kaç kere Allah atıyorsunuz arkadaş? Yazık günah size. Acıyorum ben. Siz de bana acıyın. Acıyanlar Allah acısın. Merhamet el üzüm yok en çok üzüldüğüm iş, ömrümüz geliyor geçiyor. Zikirsiz ve gafletle geçiyor. Hele bir de tersine geçenler, onu boşver. Hoca yine sen bize söylüyorsun, biz yine namaz kılıyoruz. Adamda namaz da yok. E onu mu örnek alalım şimdi? Onu mu emsal alalım şimdi? Ben yine günde beş kere, elli kere, subhanallah bir şey diyorum. O adam hiç demiyor. E onu mu örnek alalım şimdi? Onu da öğretelim. Onu da dedirtelim. Lale Gül dergisi dergi değildir. Kaç kitaba bedeldir? Hiçbir dergiyle kıyas ederseniz vefasızlık etmiş olursunuz ve bana cefa etmiş olursunuz. Bana eziyet etmeyin. Dergi görmeyin. Kitaptır. 95. sayfede bu mübarek dua Arapçası var, altında nesi var, tercihmesi var. Allah Teala ezberlemenizde nasip eylesin. Amin. Ama yüzünden de okuyabilirsiniz. Namaz içinde değil. Ama insan bunları tabi çok önemli bunlar. Kabe'de, Ravza'da işte, Ümriye, Haç'a gidenle falan. Böyle önemli duaları cem etmek lazım. İnşallah bir kitapta cem edilir ama siz de bunları cem edebilirsiniz. Çekiyorsun resim. Ondan sonra alıyorsun şu kadar bir kağıda değil mi? Koca şeyi götüremezsin dergi. Ama bunları yaparsın. Hazırlığı olanlar bunları yapıyorlar. Dünya için insanlar ne hazırlıklar, ne dökümanlar, ne dosyalar değil mi böyle bir listeler hesaplar kitaplar e, ahiret için bu kadar önemli şeyler insanın bir bu ilanlardan e, elde ettiği ilimlerden böyle bir hazırlık bir dosyada yapabilir yolculuğa şuraya buraya giderken bunu okuyayım her kitabı da yanında götüremezsin ezberinde götürürsen day. Allah Teala hafızanıza kuvvet versin Amin. Amin. zekanızı aç, açsın ve böylece e, aklınızın açılması için de yazdım Çörekotu mucizesinde bir dualar var. Zenit saatini geçersin böyle. Ama yapan yok. Neden? Hiçbirinizin aklının geliştiğini görmüyorum da onun için. <gülüyor> Görürdüm yoksa ben anlarım adamın. Sende bir değişiklik var, bir gelişim var derdim sana. Böyle de rastlamıyorum bir cemaatten. Ya yok. Zahmetlikle Hoca bendenin Rahmetullah Ali torunu aradı da bak hoşuma gitti. Sen dedi bir Türk'te yayınında dedi Veys Ateşler'in herhalde bir program. Bir dua söyledim. Onu da yazaca, yazmadın dedi dergiyede. Ne olacak şimdi dedi. Dedim hakkını ara uyanık ol. Hiç benden bir şey istemedi. Bana dua etmedi, şunu yap demedi, bunu. Herkes dua istiyor, bir şeyler istiyor. Ben zaten aciz bir adam. benim duamdan. Hikmeti ilahe. Yani başkalarına yaptığım tutar ha. Duam tutar, bedduam da tutar. tutar. Efendim Hazretlerinden tasdikliyim çünkü orada şey almışım, müstecaptır buyurdu. Kendime bilmiyorum işte, yarım yamalak tutturabiliyorum. Siz de bana tutturacaksınız. Ben de size tutturacağım. He. Geç Süleyman Özgüven abi, Amerika'dan aradı. Ya böbreğim bitmiş, kalbim bitmiş. İşte geçen hafta dua ettik. Geçen gece ikisini de bekliyorum burada. Bana ne zaman organ gelir de gelmez de öyle perişan haldeyim bana dua et ya. Yani sabaha ikisi birden gelmiş. <gülüyor> Allah Allah. Şimdi ameliyattadır 15 saat sürüyor. Allah şifa afiyet versin. Amin, Amin. başarılı etsin muvaffak etsin. Amin. Mühim olan hayırlı. Adam bir laf etti, çok hoşuma gitti. Abi dedi hayırlıysa yaşamam iste. Yoksa hayırlıysa ölümümü iste. A i̇şte bak akıllı adam. Şimdi başkasına ben desem ki. Abi hayırlıysa nasip olsun desem ne demek yani ölmemi mi istiyorsun? Yani antika bir insanlar var ya. Yani. Ya illa çocuğum olsun dua at. Allah hayırlısını versin. Ya hayırsızsa da olsun diyor. Ya böyle saçma sapan insanlar var. Çocuğum olsun da diyor evi soysun diyor. ya. Ama ondan sonra ben bu çocuğu vuracağım diye geziyorsun. Ben öyle babalar da gördüm. Reddetti evladını. Ölene kadar da eve almadım. Ölene kadar eve almadı. Anasıyla gizli görüşüyordu çocuk. E çocuk da eşkıyalık yaptı. Halıları çalıyor, çalıyor götürüyor evden. Halılarda bünyan alısı, el alısı o zaman Kayseri halıları. E adam da diyor ulan eve halı almaktan canım çıktı. E sen de cimrilik yapma, ver çocuğa para da. Çocuğa da para vermiyor, o da halıları götürüyor. Bir de geliyorlar haçtan, ev <gülüyor> boşalmış. <gülüyor> Neler gördüm ben. Nelerle tanıştık ya. Ama... Adam da reddetti gitti. Eşini desen ki Allah hayırlısını versin. Hayırsızsa da versin. Denir mi böyle? Başına bela olmuş çocuk. Bak Allah Teala sevdiğine çocuk vermeyebilir. imtihan eder sevdiğin. Beni sevmesin de versin diyeni duydum. Duydum. Deli misin sen ya? Çocuk çocuk çocuk. Allah Allah. Çocuk mu yok sokak çocuk dolu. Sen cennete gitme bak ahirete bırak şimdi. Verdiyse hayırlısını versin. Hayırlıysa versin. Madem verdi bize, ne oldukları da belli değil. Onları hayırlı yapsın. Amin. Amin. Ha, Verdi madem hayırlı yapsın. Şimdi du dua edeceğiz tabii kafası kopsun diye dua mı edilir? Ondan sonra eşek daha da ölür zararı eve gelir. Hastane faturayı sana keser. Ha şimdi o zaman ne dua edeceğini bileceksin. Ne isteyeceğini bileceksin. Çok etkilendim yani adamın lafından. Orada böbrek kalp bitmiş sıfır yani adam zor duruyor ölmek üzere dedi abi hayırlıysa dedi buldursun yaptırdı hayırlıysa yoksa da hayırsızsa istemiyorum e çünkü müslüman Allah Teala'nın ona her yaptığında hayır olduğunu inanır Mevla'nın şer yapmadığını bilir o zaman da ölüm hayırlıysa öldür bizi yarabbi der hayat hayırlı oldukça yaşat bizi yarabbi der e müslüman konuşması duası her şeyi ölçülü ve sınırlı olandır müslüman böyle ağzına geleni konuşan adam olamaz onun için musibetler kolay gelirse iman kuvvetli olursa musibet hafif gelir. İman zayıf olursa musibet ağır gelir. Kadın çocuğunun mezarında oturmuş ağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle geçerken ne dedi ona? İttekillâhe vasbiri Ey kadın Allah'tan kork sabret. Yani yakalarını çıpratma. Yemeklerine tokat atma. Dizlerini dövme, sesli bağırma, bağlama. Sessiz ağlamaya müsaade var. Yani bu yaka yıpratmak, yanak dövmek, diz dövmek, itiraz etmek bunlar rızasızlık alametidir. Allah'tan kork, bunları yapma dedi ve sabret. Kadında hiç gerisine Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Müslüman kadın fakat sahabeden anamız ama anlamadı. Arkada kim var, kim diyor bana? Oğlu ölmüş, cenazesi var evlat acısı, zor bir iş dedi ki, işine git dedi senin başına geldi mi de böyle bir şey konuşuyorsun ama ne kadar bela, bela oldu görüyor musun şimdi ondan sonra geldi birisi dedi ki ne oldu sen dedi mahvoldun niye dedi, sen kime dedin bu lafı biliyor musun bilmiyorum, Resulullah idi dedi sallallahu aleyhi ve sellem, eyvah dedi şimdi oğlumun ölümünden beter oldu kainatın efendisine işine dedi hadi gitti peşine, buldu yakaladı çok özür diler. Neler etti ama... ...Kainatın Efendi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki... ...ben sana hakkım yani helal etmemek gibi bir şey yok. Ben sana acıdım. Senin ecrin batıl olacak. Sevabın zayi olacak. Sabırsızlık yüzünden... ...evladın ölmüş cennette sana köşk verecekler. ham köşkü üstüne takacaklar. Ne kadar müjden var idi. Ben sana acıyorum. Ben senin iyiliğin istiyorum. Allah'ına razı gel diyorum sana. Sen dedi anlamadım bunu. E ne olacak o zaman? E Edeli çocuğunun ölmesinde... Çocuğun ne olacak? Ferat olacak. Ferat ne demek? Ana babasını cennette bekleyecek, Havzu Kevser'de bekleyecek, Sırat'ta bekleyecek ve cennete onları getirene kadar efendim, onları terk etmeyecek, Mevla'ya müracaat edecek, Çünkü günahsız ölürse. Günahsız ölen küçük çocuklar için. Bu erene kadar günahsız. Ondan sonra e, sana şefaat edecek o çocuklar. O, sizi cennete sokmadan rahat etmeyecekler. Mevla'da onların nazı var, niyazı var. Günahsız sabidirler, ölmüşler. Ama sen şimdi dedi, kaçırdın. Bu kadar müjdeyi kaçırdın. İnne me sabur en de Sabır ne zaman muteber idi? Bela ilk darbeyi indirdiği anda muteberdi. Ondan sonra ne olur? Soğur. Soğuduktan sonra istediğin kadar ya Rabbi razıyım de fayda yok. İlk darbeyi yediğin anda, bela başına gelir gelmez Çocuğun o anda, öldüğü anda... ...gözünün önünde öldüğü anda... ...ya Rabbi razı minna lillâh ve inna ileyhi râciûn... diyebildinse, ...işte o zaman kazandın. Sen kaybettin hanım dedi. Tabi ona beddua etmedi, ahvah etme yani hakkımı rahmet ederim demez. Kâinatlı Ama senin adına üzüldüm dedi. Sabır darbe ilk vuruş anında idi. Şimdiki sabır muteber değildir. Onun üçündür ki... Bizler Konuşmamıza dikkat edeceğiz Düşüncemize dikkat edeceğiz Biz Allah'ın kuluyuz, kölesiyiz Allah'ın kulluğundan çıkartmasın Amin. Amin, bizde devamlı musibet gelebilir Yakini iman isteyeceğiz Güçlü iman isteyeceğiz, görür gibi inanma makamı isteyeceğiz Ta ki dünyanın belalarını Allah bize hafif getirsin Amin. Kolay geçirsin Amin. Allah Teala isyan ettirmesin, itiraz Amin. ettirmesin Rıza versin Amin. Kazaya rıza nasip etsin Amin. Kadere iman nasip etsin Güçlü inanmak nasip etsin. Amin. Arkadaki hikmet ve sır perdesi olduğuna inanmayı nasip etsin. Amin. Ve onun altında aslan yattığını, orada bir hayır vakı olduğunu şer gibi görünende nice hayırlar bulunduğunu, inanmamızı ve bunlar ayet halleridir İnanmamızı nasip eylesin. Amin. Amin. İnancımızın kuvvetlenmesini nasip eylesin. Amin. İnanıyoruz diyoruz ama Heliman'ın hikayesine dönüyor. Karada dokuz türlü yüzgeç bilir. Eşek suya düştü mü hepsini unutur, boğulur. Ne, ne lazımdı bu kadar yüzmeler? Eğitim, tekvando, siyah kuşak, sarı kuşak, stüdyoda, üstü, efendim adamı üçe katla, beşe doğru ha, sonra karşına biri çıktı mı, hepsini unut, dayağı ye. E şimdi neye yaradı bu kadar talim ve terbiye? Nerede lazım idi? Karşına bir düşman, çıkınca lazım idi bu kadar efendim, kumfu Fu, fu tekvando bilmem ne bilmem ne ondan sonra yüzün morarmış geldin e ne oldu kaç gündür ders alıyordun ama adam diyor zaten adamı görünce diyor adam diyor beni ayağa kalkmadan zaten diyor bir vurdu indirdi diyor vuracağım ama dikine duramıyorum diyor yani kalkamadım ki diyor yani e ne lazımdı bu kadar orada lazımdı o zaman bu dualar nerede lazım başına bela gelende lazım bu zikirler nerede lazım? Ölürken zikir lazım. Ezra bir göründü, alttan üstten bizimki koyverdi. Yatak yorgan perişan oldu gitti. Orada altın üstünü koyverdi. Ya yani ne? Allah diyebilmek lazım. La ilahe illallah diyebilmek lazım. Men kâni âkıru la ilahe illallah dekhalel cennin. Son sözü, la ilahe illallah olan cennete girdi. Müjdesine ermek lazım. Munafık gibi. Ah sen mi geldin? Bu ne ya? Ne bu ne ya? Bu ne ya'dan cennete gidilmez. Aptallık salaklık yapma. Kabre girdin, münker nekir geldi. İşte Rabbin kim? Rabbi Allah dini el-İslam. Rabbim Allah dini Müslâm. Ve Resul-i Muhammedun aleyhissalâtu vesselam diyebilmek lazım. Sen bunu yoksa münafık gibi ağzını açıp da aynı Buhari hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem i şerifinde tarif ederek de ha ha yapıyor. Hadis-i şerifte aynı bu harflerle aptallaşmış ve şaşırmış ve bunalıma girmiş vaziyette kainatın efendisinin sureti geliyor sallallahu aleyhi ve sellemin görüntüsü geliyor aynı canlı görüntüsü geliyor kabre ya şu ölmekten çok korkuyorum da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mahşerden evvel ilk kabire girince göreceğiz diye seviniyorum yani bir orada beklentim var çünkü herkese görünüyor kafir münafık facir herkese aynı canlı geliyor tabi buhari hadisidir hiç şüphe getirmez bu zat hakkında ne dersin görüşün nedir ya, işte benim peygamberimdir, ben ona tabiydim. Diyen kurtuluyor. Ama kafir zaten tanımıyorum diyor. En büyük bomba, münafığın elinde patlıyor. Çünkü belki de namaza geldi. Belki de tarikata girdi. Belki de bizim bir etrafımızda dolandı. Ama ajanlık için, içinde iman yok Böyle münafık adamlar da ağzı bir karış açık kalarak ha ha ha yapıyor böyle. Ve on sonra... İnsanlar bunun hakkında bir şeyler derdi diyor. İnsanlar bunun hakkında bir şeyler derdi diyebiliyor. Yani peygamber deniyordu buna. Bunu benim peygamberim diye sahiplenemiyor. Kendisine izafe edemiyor. Benim peygamberim ve nebiyyi Arapçasında benim nebim diyemiyor. Çünkü içinde iman yoktu milleti kandırmaya gelmişti. Hacca Ümre'ye gitmişti. Konvoylara katılmıştı. Göz acılık için. İnanmıyor. Böyle de münafık var. O zaman ne diyorlar ona? La derayte ve la teleyte. Sen bunun kim olduğunu da bilmedin. Bunun Rasul olduğunu ifade eden sözü de inanarak söylemedin. Hadi gel bakalım diyorlar. Feyutrak'u bimitrakatin bir darbe indiriyorlar. Peygamberim diyemediği için. Bir darbe indiriyorlar, cehennemden o darbeyle ateş şuleleri efendim, kabrinde onu yandırıyor. Kabri ateş doluyor. Kabri ateş doluyor. Bu işler manevidir, zahirende görenler olmuştur. Bazı kere mezar açanlardan e, kabirdeki cesedi, taze ölüyü de sipsiyah yanmış olarak görenler de mevcuttur yani. Sipsiyah yanmış görenler, gözüyle görenler de rastlamışım. Evet, sipsiyah olmuş. Çünkü onu orada yakan yok. Bir darbe indiriyorlar, ateş doluyor. Allah'ım kabrimizi cennet bahçelerinden bir ravza ile yap, Cehennem çukurlarından bir hufre eyleme ya Amin ya Rabbim muharek. Cuma gecesi hürmetine Allah'ım. Bu cemaate gelen sohbete geldiler. Senin rızan için dinleyenler hürmetine Allah'ım. Ya Rabbi bizi zayi etme ya Rabbena'l-i. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatih. Onun için hadis-i şeriflere iyi ...kulak vermek lazım, sünnet seniyeye... ...iyi ittiba etmek lazım, onun öğrettiği... ...duaları iyi okumak lazım, bunlar... ...zuhur edecek, tesir edecek... ...kabirde görünecek bunlar... daha mahşerden evvel çıkacak bunlar... ...gafil olmamak lazım... ...zakir olmak lazım... ...zakir zikreden... ...ama zikri de dille kalmamak lazım... ...kalbe indirmek lazım... ...ağzın okuduğunu kulağın duyup... ...manasını kalbin düşünüp... ...aklın anlaması lazım... Ağzın Mevla diyor, kalbin Leyla diyorsa. Olmaz bu iş. Onun için bu sohbetler teşvik mahiyetindedir. Çok ilme ihtiyacınız var. Benim de sizden fazla ihtiyacım var. İlimsiz olmaz. Dinden çıkarsın haberin olmaz. Gavur olursun haberin olmaz. Hele bu zamanda bu filmler, bu sinemalar, bu haberler, reklam, bu açık oturumlarda öyle konuşmalar yapılıyor bazı kere tasdik eden, kafa sallayan dinden çıkıyor. Kafa sallasa dinden çıkar. Öyle laflar konuşanlar var. Senin ilmin yetmiyor bu işlere. Onun için. Ehli sünnet olduğuna itimat ettiğin insanlarla otur, kalk. Onların sohbetlerine katılır. Onların sohbetini dinle. Her önüne geleni de dinleme. Kafanı karıştırı bırakır. Allah muhafaza ya Rabbel alemin. Mustafa İslam oğlundan bir sohbet dinlesen. Desi sana kadere inkar ettirse sana. Ya... Kaderi inkar ettirse sana, amentüle kader yok dese, alın yazısı yok dese ki öyle diyor. Seni bu adam böyle inandırsa sen ne olacaksın ya? Cenaze namazın kılınmayacak duruma düşüyorsun. Yazık değil mi bu milletin evladını, genç genç çocukları zehirliyor bunlar ya. Ya Rab fırsat verme ya Rabbele. Amin. Fırsat verme bunların imkanlarını al ellerinden Allah. Amin. Bu gençleri, imam hatiplileri kurtar bunların elinden ya Rabbele. Veya hayran nasır. İlahiyattakileri kurtar bu fasık hocalardan, zalim hocalardan. Ehli sünnet dışı akımların içerinden kurtar yavrularımızı yavrum. Amin mübarek. Cuma gece sürmetini Allah. Im. Allah ım sen bilirsin sebeplerini yaratırsın Allah. Im. Amin. Biz acıyoruz. Biz acıyoruz. Onun için efendim ben size Menyekfur iki kitap bulunmuş. Hadi bak. Kim İki kitap daha bulunmuş. Nerede bulunmuş? Yani inşallah gelecek kitaplar o zaman. Bir yazı geldi. Hadi bakalım. He? Ben de sözüm olsun. Siz o kitapları okuyacağım inşallah. Sizin duanızla geldi. Ha kitaplar yoktu. Tamam. Abdullah dedise tamam Abdullah. E dedim ona vazife verdim. Bak buna yok. İşte hazine bulduk inşallah. O alimlerin sözlerinden bir ders yaparız inşallah. Evet. Şimdi bizim dersimiz neydi? Mürşit bulmak lazım. Efendim, mürşit ne demek? Yol gösterici demek. Ve men yudhu lillahu felentecidele veliyem suresinde. Allah kimi saptırırsa, artık sen ona yakın dost ve onu irşad edecek mürşit bulamazsın. Allah bizi saptırmadığını nereden anlıyoruz? Mürşit bulduğumuzdan anlıyoruz. Mürşit bulamasaydık, acaba Allah bizi saptırdı da onun için mi bulamıyoruz diyecektik. Ama mürşit bulduk mu? Bulduk. Allah hayli mübarek eylese. Amin. Buyurduklarıyla amel etmeye muvaffak ederiz. Başımızdan eksik etmesin, yokluğunu Amin. göstermesin. Amin. Amin. Ee, yarın akşam 7.45 mi dediniz? Efendi Hazretleri'nin bir sohbeti daha inşallah yayınlanacak. Başka bir sohbeti. Lale Gül TV'de Lale Gül Radyo'da tanıtımıyla beraber inşallah. Dinleyin işte 3-5 tane var ama ne yapalım? Ak amel edene 3-5 tane cenneti buldurur. Amel etmeye 3500 tane sohbeti olsa da iflah olmaz. Ya fayda yok. Onun için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, Kur'an'dan hiçbir ayet inmeseydi, وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالِ ذَرَتِهِ خَيْرًا يَرَقًا وَالْاَصْرِ inseydi, yeterdi. Zerre kadar hayır yapan onu görecek, inse yeterdi. Böyle hadisler var. Kur'an'dan hiçbir şey inmeseydi, bu yeterdi gibi. 3-5 sohbette neyine yetmiyor? Amel eden için. Yarın saat yedi kırk beş demine yayınlanacak herhalde. Lalegül'de. Şimdi mürşit bulduğumuza göre bu demektir ki Allah bizi saptırmadı. Allah bizi idaate erdirdi demek. E şimdi devam istiyoruz. Rabbimizden sebat nasip etmesini niyaz ediyoruz. Burada da mürşidin sıfatlarını sayıyoruz. Ne dedi? Mürşit ne yapmaz dedi? Geçen haftaki ders neydi? Mürşit çok yemek. Vasıflarını saydı. Mürşidi tanımak istiyorsan mürşit makam mevki istemez. Rütbe riyaset istemez. Dünya sevgisinden yüz çevirir. Kendisini, nefsini riyazatla e, muhsin hale getirir. Efendim, bu riyazat nedir? Riyazat. Riyazat yani şimdiki Arapça'da sorsan, spor. Riyazı diye haberle spor haberle ne Arap televizyonları Riyazı yat der. Riyazat spor gibi. Bu riyazat burada nedir? Ee, işte rejim gibi, perhiz gibi laflar belki karşını bulacak. Ama tasavvuftaki riyazat bu ne demek? Az yemek. Dengeli yemek. Çok yememek. Ama hep de aç kalıp vücudu da çökertmemek. Azacak kadar, azdıracak kadar, uyutacak kadar da yememek. Doyduktan sonra yememek. Doymadan kalkmak. Bunlar hep sünnet seniye. Ondan sonra, az konuşması lazım mı dedik mi, demedik herhalde. Ya onun, bunun beşi ikisi yok, bunda çok sıfat var. İkincisi, vemin كُلَّتِ kavli Az konuşacak. Mürşit ne yapacak? Az konuşacak. Adamlar mürşit diye geldiler, bir zatı ziyaret ettiler. O mübarek de hiç konuşmuyor. Böyle duruyor huzur üzere. Belki de zannedersem mutin Arabi ile bir başka veli arasında zuhur etti. Öbürü de ismini hatırlarım belki. Müritler de çatlıyor böyle. Niye? Ya bir şeyler konuşsalar da tuşsak falan. İkisi de zamanın en büyük veliç var. Ayrıldılar, hadi selamünaleyküm selam Ayrılırken ne dediler? Amma da konuştuk dediler. Bunlar da böyle başlaşırdı. Öbür veli ne dedi ona? Sükutumuzdan faydalanamayana kelamımız fayda etmez dedi. Anladın? Yani bizim sessiz durup zikir halimizden, rabutamızdan, murakabemizden faydalanmayan konuşmamız fayda etmez dediler. Bu ayıb. Şey. Mürşid az konuşur. Çok konuşmak zaten belanın sebebidir. Çok konuşmak kalbi öldürür. Çok yemek gibi. Kalbi ölen Şeyh olmayı bırak, mürit bile olamaz, salik bile olamaz. O halde sakınmak lazım. Ne diyor ulema? Bir adamın çok konuştuğunu görürseniz, ben çok konuşuyorum ama, vaazlarda çok konuşuyorum. Aşağı indiğim zaman çok konuşma. Ama dini bir konuya girersen aşağıda da çok konuşurum. Kafamı bozma. Beni eve de gelirsen ziyaret edersen, yanlış bir şey itikad mitikad sezersen 5 saat konuşurum. Ha yani. Din işi girerse devreye konuşurum. Ama dünya işi girerse araba kaç model bilmem ne yakıyor onu bilmez. O konuları sen konuşursun. Ben dinlerim. Anladın? Konuşman faydalı yerde olacak. Faydası yerde gevecelik gitmeyecek Bir adam görürseniz ki çok konuşuyor, onun hakkında karar verebilirsiniz ki mecnundur diyor. Delidir yani. Atlatmış. Niye? Akıllı kişi sözünü faydasız yere harcamaz. Şimdi de çok konuşan çok akıllı zannediliyor. En iyi programcılar onlar oluyor. Onların müşterisi çok oluyor gevese diye. Ya bunda çok çene var bu işi bağlar. Halbuki koparır yani. Evet. Hazreti Ali Efendimiz olan ne buyurur? İzâ tembelak ne kasal kelam. Akıl tamamsa kelam noksan olur. Akıl tamamsa söz noksan olur. İnşallah kendimize yani deli delirtmeyelim yani. Evet. Gerçi şu anda öyle deli demezler. Talim-u teallimde muazzam bir kitaptır. Ne diyor? İzâ temmâ mer'i galle kelamuhu şu Arapçanın güzel şiirinin güzelliğine bak. Türkçe şiir oksanda hiç böyle tat olmuyor. Tabii ki bu Arapçanın şiirleri de bir acayip yani. Adam "Sadakallahul lazım diyecek az daha yani. Adam Kur'an zannedenler de var ha. <gülüyor> ya Rabbi ya <gülüyor> Abdullah ibn Ravah'ın başına geldi. Vallahi Allah'ın büyük sahibi, büyük şair. Sahib. Bir şey kaçar mı bilmiyormuş. Sizin ne anlayacağınız belli değil, özelde sorun bana, işiniz düşsün bana biraz. Demeyeyim şimdi, canlı yayındayız, yanlış anlaşılabilir. başına geldi yani. Tabii çok şair ya, öyle bir okudu ki sonlarını, azimha kerimha azize ha. falan, hanımı kandırdı yani. Nerede kandırdı? Caiz olacak bir yerde kandırdı yani, yalan konuşmanın, caiz olacak bir yerde. <gülüyor> Kadın da hafız değil, Kur'an zaten tam inmiş değil ki o zaman. Peyder Bey diyor ya Diğer mesela hanımıyla Efendim sen onunla işe girdin mi Girmedin mi yakaladı onu Öbür hanım dedi Ya yok mu diyor ona Dedi ki Kur'an oku bakayım Hani cülipse Kur'an okuyamaz ya Bu da bir okudu böyle 3-5 Mısra Sadakallahülazim dedi ya <gülüyor> Ya ilim adamı her yerde kurtarır arkadaş Abdullah İbni Rabaha bu Allah'ın ulusu bu. Nerede yatıyor? Kabri nerededir? Ben ziyaret ettim elhamdülillah. 500 milyonluk soru be. Ya arkadaş aslında 5 liralık soru bile değil. Niye bilmiyorsunuz kardeşim? He? Maşallah sana. Ama sana da para lazım değil zaten. Beni gibi yaşlanmasın mübarek. <gülüyor> Muhte savaşında hadet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem harbi seyrediyordu. Medine'den Mute'yi, Ürdün'de muhteşindi. Ürdün sınırlarında Mute. Caba kaynıyor her yer. Muaz bin Cebel orada. Ebu Ubeyde bin Cerrah orada. Ne sahabeler orada be. Zeyd Hazreti Zeyd orada. He? Allah Allah. Evelakime verdi. Caferi tayyar orada. Toprak sahabe fışkırıyor. Ekader rayete zeydün. Efendim Sallallahu canlı yayından Medine'de sahabeye anlatıyor. Bir yandan gözyaşları oluk gibi akıyor. Sancağı zeyt aldı. Fevusii be o şehit oldu diyor. Anında canlı söylüyor Medine'de. Sümme kadar cafer. Sonra cafer aldı diyor. Fevusii be o da şimdi şehit oldu diyor. Sümme kadar Abdullah bin i Revaha. Sonra Abdullah bin i Ravaha aldı diyor. Fevusii be şimdi o da şehit oldu diyor. Büyük şehit. Radıyallahu teala. Evet. Şimdi bak şiirleri. Allah şefaatlerine nail eylesin. Ziyaretlerini nasip eylesin. Halim takatım olsa sizi gruplar yapsak hep sahabeleri geçsek kalmadı ki cümle. İzâ temme aklül <gülüyor> mer'i kelamu ve eykin bi humkül mer'i inkâne En ennut zeynun ve sükûtü selâmetun fe izâne takte felâtekum miktâra Ma innedim tu ala sukuti merraten fakat nedimtu ala kelami mirara. Ama ne söz be altından yazdırıp eve de asmak lazım. Kişinin aklı tamam olunca konuşması az olur. Bir adam gevezeyse ahmak olduğuna kanaat getirebilirsin. Kesin ahmaktır diyor. Allah Allah. Konuşmak zînettir. Süsttür, güzeldir, güzelliktir. Ama susmak selamettir diyor. Yani kurtuluştur. Madem konuşacaksın, o zaman fuzuli konuşup geveze olma. Ben niye söylemedim, niye sustum diye, bir kere bile pişman olmadım ama, niye konuştum bu lafı burada diye, çok kere pişman oldum diyor. Öyle mi? He? Öyle ama tatbikat öyle değil. Başımıza gelmeyen kalmıyor, yine konuşuyoruz. Ya... Şimdi insan ihfaz lişane ke la tekulu fe tübtela inel bela mekkelum bil mantıku bela nereye bağlıdır konuşmaya bağlıdır. 13'ün diyor dilini koru ki belaya uğramayasın. Şimdi adam arka, karşıdan araba geliyor. Bu buradan geliyor falan. Şimdi duruyor böyle falan. Ya bu araba sarhoş mudur ne? Bu bize vuracak herhalde. Lan deme da Vurursa tamam Allah Allah de. Vurursa Allah de. Vuracak deme. Dediğin olacak. Dediğin olacak. Bu çocuk ölecek herhalde. Çok hasta. Deme. Hasta de. Ölecek deme. Anladın mı? Bu bela, bir başımızda bir bela görünüyor bugün. Deme ya. Deme. Bak dersen gider. Bu sözü söyleyen ne oldu biliyor musun? el ve Kelim bin ne dedi? Evet. Yakub ailesi ne dedi? Korkarım Yusuf'u kurt yiyecek dedi. Ne öğretmiş oldu? Oğullarına bahane ve mazeret öğretmiş oldu. Onlar da kalktılar, geldiler ne bu Korkarım onu, kurt yiyecek dedi. Onlar da geldiler ne dediler? bu Kurt yedi onu dediler. Konuştuklarınla aslında birçok insana da aleyhte proje veriyorsun. Neden korktuklarını belirtiyorsun? Sakıncalarını söylemiş oluyorsun. Çekindiğin şeyleri ele vermiş oluyorsun. Zaaflarını gösteriyorsun. Oradan da delik bulan bir çok insan sana zarar vermeye giriyor. Konuşma kardeş. Lütfen bana söyleyin bu lafı ya. Ama konuşuyorum ben de. Ne keveze adam. <gülüyor> bana söyleyin bunu ya. Çok konuşuyorsun. Başına gelmeyen kalmadı deyinde. Telefonlar mı dinlediler? Dinlediler, dinlediler, Sen nelerdir? Hala da dinliyorlar. Bitiremediler. İşte öyle. Zaten o 2000'deki, 2002'deki hapişte kasetteki konuşmamdan oldu. Bunlar da telefonda konuşmuş. Ulan ne konuştum? Hakim diyorum, benim aleyhime bu dosyada delil olacak bir kelam var mı? Hiçbiri yok. Öyle mi sence? Boş, boş, boş konuşmuyorsun ama bir senede ne buldun mahkemede? Bir şey dinletelim de bu sene ele verecek suçunu ispat edecek diye bir senenin telefonunda bir tane suç şeyi yoktu. Yok, bir kelam yok. Allah Allah. Ama ve lakin, tabii ki az konuşmakta çok hikmetler ve faydeler var. Dünya açtığında az konuşmakla. Bir de çok sorma bak, çok karıştırma bak. Yani lokman ekim olacak. Davud aleyhisselam zamanı. Davud Aleyhisselam ne yapıyor? Zırh yapıyor. O zaman zırh yap yapılmış bir şey yok. İlk zırh yapılıyor dünyada. Harpten sizi korusun diye zırh yapmayı öğrettik ona diyor. Kur'an'da söylüyor zırhı da. Davud-i Azam yapıyor, zannedersem Lokman-ı Hakim'dir, öyle hatırlıyorum. O da karşında duruyor, bakıyor, bakıyor. Hiçbir mana veremiyor o. Ve ellenne hadid. Davud'a demiri yumuşattık diyor ya. Hamurla nasıl oynuyoruz kadınlar? Börek yaparken istediği şekilde. O da demiri öyle yapıyor. Hamur gibi. Böyle işliyor. Lokman-ı Hakim duruyor, duruyor, duruyor. Nefsi ona kaç kere diyor ki, bak size çok acayip bir şey söylüyorum. Yani içinden ne geçiyor? Sorsana bu neye, neye yarayacak? Orada ona ne diyor? Geveze olma diyor kendine. Lüzumsuz, seni alakadar etmeyen şeyi sorma diyor kendine. İçinden ona ikide bir, sor diyor nefsi. O da ona her seferinde bir karşılık cevap veriyor nefsine. Orada duruyor. Biz olsak, biz zaten bunu düşünmeliyiz mi? Düşünme, ki düşünmeden laptadak sorarız. Bizde bir de var. Düşünme mekanizması iptal. Akıl iptal. Fikir iptal. Tefekkür iptal. Ne oldu? Ağzına gelmeden içeriden yarı yoldan çekecek az, az daha. Allah Allah Allah konuşuyor. E bir düşünme. Ben bunu diyor. Sorayım mı sormayayım Ya parayla değil sor. Ama fuzulü kelam olur mu olmaz mı diyor. Vay anasın. Bitiyor. Davud Aleyhisselam giyiniyor. Ne güzel harp elbisesi diyor. Hemen lukman hekim kendine, kendine nefsine dönüyor diyor ki bak sorsaydın fuzuli olacaktı. Zaten kendi dedi diyor. İki kelamdaki tasarrufa bak. Hesaba bak. Siz elektrikte o kadar tasarruf yapsanız maaşınız yarıya karda kalır. Adam sözdeki tasarrufa bak. Bedava oldu halde. Sözdeki tasarrufa bak. Niye sorayım diyor ya. Bana lazımsa der diyor. Demezse de bana lazım değil zaten. Devamlı mücadele veriyor. Bizde hiç böyle bir mücadele var mı? Niye? Canlı yayın zaten hemen lat atıyorsun ortaya bir laf. Bir taş atıyorsun. 40 akıllı çıkaramıyor. Efendim bela konuşmaya bağlı sakın konuşma belaya düşersin. Evet diyen şair bu da zaten memevilerden bir hükümdarın şairi Arap şairi büyükse. ona da Melik çocuklarını vermiş edebiyat öğretsin Arap edebiyatı vs o da diyor ki bak çocuklara ders veriyor çok konuşma işte konuşursan bela gelir işte bela konuşmaya bağlıdır ee, on sonra Ayağın kayarsa kalçan kırılır, dilin kayarsa işte canın gider kafan kırılır. Böyle şeyler söylüyor. Tam ders bitmeden hükümdar içeri giriyor. Diyor ki ben mi daha hayırlıyım diyor yoksa Ali mi diyor radıyallahu anh. Hz. Ali hafif küçük olan bir şey adam. Ben mi daha eski kral. Ben mi daha hayırlıyım diyor Ali mi diyor. O da neyse umbarak adam orada doğruyu konuşmuş, doğru yapmış ama işte hemen bela peşine geliyor. Bela konuşmaya maalidir diyor bak. Ayağın kayarsa başka, dilin kayarsa başka diyor adam içeri giriyor. Ali mi hayli, ben mi kayırılayım? O da bir siniri bozuluyor. Hazreti Ali'nin hizmetçisinin adı ne? He? Haydar kendi adı ya. Haydar aslan demek. Hz. Ali'nin adıdır. Ali Haydar. En ellezi semmetni ümmi haydere keleyfi gâbâtin kerîl manvâra et'onu bir rûm'hü bir rûm'hü butûnel kefâra Anam bana haydar adını taktı diyor. Hazreti Ali'nin sözüdür. Ben diyor o manzarası korkunç mağaralardan çıkan aslanlar gibiyim. Aldın mı muzda diyor ki facirlerin karnını teşerim diyor. Haydar ne demek? Arapçası haydar. Haydar aslan demek. Hazreti Ali'nin de isimlerinden biridir. Hizmetçisinin adı ne? He? Kamber doğru. Ya benim sohbetleri dinleseniz benim sorularda hep kazanırsınız zaten. Hazreti Ali'nin diyor, hani kambersiz düğün olmaz meselesi. Hazreti Ali'nin hizmetçisi kamber bile diyor, Hz. Ali'yi bıraktım diyor, hizmetçisi kamber bile diyor, çocuklarını da bıraktım diyor, senden bile hayırlıdır diyor. Gel aşağı diyor, keşin kafasını diyor. Neyse bari doğruyu söylemiş cihattır hakkı söylemek şey yahu daha demin diyor ki diline sahip ol diyor bak ayağın kayarsa diyor kalçan kırılır diyor diline dikkat etmezsen kafan kopar diyor hemen anında oluyor bak onun için konuşacağınız lafa dikkat et. anladın kötü şey konuşmayın he efendim kaza geçireceğiz herhalde ya deme ya geçirirsen Allah de Deme önceden böyle bir şey. Yok şu hasta ölecek, benim şu oğlum şöyle oldu. İşim bozuk. Bu çek dönecek herhalde. Diyorsun dönüyor işte. Deme işte. Bela nereye bağlıdır? hadis Şerif. Konuşmaya bağlıdır. Allah Teala çenemize sahip çıkmamıza nasip et. İbn-i Mübarek Hazretleri ne buyuruyor? Abdullah Mübarek. İhfaz lisan ke, dilini muhafaza et. İnnel lisan seri'u ilel meri Fikatli, insanı diyor, dili kadar öldüren hiçbir silah yoktur. İnsanların, birçoğunun öldürülmesinin sebebi neden oluyor? Konuştuğu laflardan oluyor. İnnel lisan, delil mi fuat? Lisan neye delil oluyor? Fuat, fuat ne? Kalp, gönül. Konuştuğun şey neye delalet ediyor? İçinde ne var olduğuna delalet ediyor. Kalbinde ne düşündüğüne delalet ediyor. Hemen. Onun için... Lisanın ka eseduke demişler. Senin dilin senin neyindir? Aslanındır. Ne demek? İnersel de Salı verirsen seni yer. He? Koy verirsen aslanı bağlı bırakma bağlarını çözersen kimi yiyecek? Bakıcısını yer. İnternette dolu video var bakıcıları yiyor. Değil mi? Ya geçen de ayı yedi adamı ya. Mezardan çıkarttı ya o adam da ne işmişe başına gelene bak. Onun için mezarları mermerden yapmak caiz mi? Sağlam yapmak caiz mi? E caiz ya. Geldi ay yedi Taze ölüyü buldu. Çıkarttı 4 metrelerde bulunan adamı yedi ya. Eğer yer parçalar. Onun için efendim, dikkat edeceksin. Sahip çıkacaksın. Salı vermeyeceksin. Koy vermeyeceksin. Rubbe kelimetin de kul sahibi bana. Büyükler ne buyuruyorlar? Nice kelimeler vardır ki adam onu konuşmadan o kelime kırk kere yalvarıyor ona. Ne olur beni konuşma diye. Çünkü ahirette cehennemin dibini boylayacaksın o kelimeden sebep. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Velküm binase, finnari ala vucui minlahasaidu vel siletim. İnsanları cehennemde yüzlerinin üstüne ancak dillerinin hasatları tökezletecektir. Yani dilin biçiyor, hasat yapıyor dil. Bir kelimeyle abad olursun, bir kelimeyle berbat olursun. Bir söz söylersin Allah için, din için, ala illiğine yükselirsin. Bir söz söylersin İslam'a muhalif, esfele safiliğine yuvarlanırsın. Dikkat edeceksin. Malik İbni Dinar Hazretleri buyuruyor. Şimdi size bir şey Malik İbni Dinar. Evliyanın büyüklerinde. Biz Bir şeyler söylüyorsa, durumunuz nasıl bakın şimdi kontrol et. Size uyuyor mu, uymuyor. İdara'yı kasveten fi kalbi. Kalbinde bir katılık bulursan, kalbinizde katılık var mı? He? Zikre karşı bir soğukluk, bir merhametsizlik, bir hissizlik, bir duygusuzluk, bir duyarsızlık. Kalbinizde bir katılık var mı? Biz ne kalbi yumuşak adamlar gördük arkadaş ya. Sabaha kadar ağlıyorlar adamlar ya. Bizde var mı öyle bir sift ha? Biz ne cemaatler duyduk kitaplarda okuduk. Hoca vaaz ederken 2-3 tane cenaze çıkmadan cemaat da almazmış. 2-3 tane cenaze. Öyle hatipler duyduk, öyle de cemaatler duyduk. Ve tefsirlerde okuduk bunları. Kadın çocuğu çok merhametli ya, ağlamadan duramıyor. Oğlum diyor, sakın şu hocanın vaazına gitme, analık hakkımı haram ederim. Niye o hoca çok tesirli konuştuğu için her sohbette 3-5 cenaze çıkıyor. Bu çocuk diyor zaten evde dururken ağlamaktan duramıyor. Bu bir gitse öldü gitti cenazesi eve geldi. Çocuk bir fırsatını buluyor. Kaçıyor gidiyor. Bu Ruhul Ben tefsirinde yazar. Meşhur bu Am Amir Elvaiz diye bizzat o zaman. Gidiyor. Tabii ki cenaze geliyor. Öyle bir ahireti cehennemi anlatıyormuş ki mübarek. Birkaç tane ölen var. Şimdi bize cehennemi anlatarken bile gülen var. İlginç yani. Şimdi bile gülmek geldi içinizden tabii ki. E şimdi eyvah diyor kadın ama o zamanın kadını da kadın var ya en büyük hatibine var ya tabucun ters giydirir. Kadın diyor sen diye benim oğlumu yaktın diye. Ben ne diyor sana yapacağım mı bilmiyorum. Çıkıyor pazara. Pazarın ortasında hoca efendiyle karşılaşıyor. O zamanın en büyük vaizi. Bütün millet çok hürmet ediyor falan. Ya bu kadın da yanaştı geldi. Diyor ki hoca efendi diyor o da buyur hanımefendi diyor. işte fetva soracak bir şey mi soracak zannediyor. Kadın buna bir beyt okuyor. Belki de kendi kuruyor. Ne kadınlardan da şaireler var. Edibeler var. Beliga fasıha. Bu ümmette ne deryalar var? Kadın ona ne diyor biliyor musun? E tehdin la velâ tehtedî, elâ inne la lâ yenfev feyâ hecâra şehzi hattâ meta tüsinnül hadîde la tektav Orada da hatibi deviriyor aşağı. O da dayanamıyor Allah diyor. O da orada ölüyor gidiyor. Zamanlar buydu, dönemler buydu. Ne dedi bu kadın da bu hocayı öldürdü ya? Sen diyor insanlara hidayet erdiriyorsun da kendin hala hidayet bulmayacak mısın? Senin bu yaptığın vaazlar fayda vermeyecektir diyor. Niye? Dönüyor... Ey bilevi taşı diyor. Hani eskiden bileyciler vardı, kapılarda gezerlerdi, bıçakları bileyletirdiler, katınlar falan. Bilevi taşı, böyle bir taş yuvarlatırlar. Ey bilevi taşı diyor. Ne zamana kadar demirleri bileyeceksin de kendin kesmeyeceksin diyor. Defa bak yani. Bilevi taşı kendisi keser mi bir şey? Kesmez. Ama bıçağına ne var? Keskinleştirir, Kes, kesici hale getir. Sen diyor. Ne demek istedi hocaya? Ne anladınız? Hocaya demek istedi ki... ...sen bu kadar itikatlı imanlı bir adamsın. Böyle de ahireti, cehennemi görür gibi anlatacaksın, anlatıyorsun. Her gün sohbette kaç tane cenaze çıkıyor. Sen hala ölmüyorsun, yaşıyorsun. Yani bu kadar konuştuğundan bile senin ölmen lazım değil miydi yani? Bu millet canını Allah için, ilim için, din için... Dayanamayıp feda ediyor da sen böyle rahat rahat yaşıyorsun. Bir taşına dönmüşsün diyor. Ama hoca da hoca. O da düşüp devriliyor yani. Şimdi hocaya da bu lafı gelse bir kadın değil erkek bile dese ben de ne derim ona? İşine bak işine. Ee, sen de ben vaz mı dinleyeceğim? Cahilin biricim. Ama öyle mi demem lazım ona? Ya estağfurullah, Allah ben dafetsin, idat etsin. Ben konuştuklarımla demek amel etmiyorum ki, bana da az tesir ediyor ya, ben de duanı beklerim. Böyle demem lazım. Ama şimdiki hocalar sinirlenmez mi o kadına? Oho! Bir sinirlenir, hele bir de yalnızsa belki idare eder de, milletin içinde rezil olduysa, oh! sen cahil kadın çık şuradan git, bana mı ilim öğretiyorsun falan filan. E bu kibirdendir. Havadandır kibir olmasa böyle yapmaz Rabbim ıslah eylesin Ne diyeyim Amin. Kalbinde bir katılık buluyorsan Var mı kalbinizde katılık Amin. Ömer İbni Abdülaziz neydi Radıyallahu anh En büyük halifelerden. 5. halife sayılıyor ma ma manevi fazilette Siz onun ne yaptığını biliyor musunuz Gece Kral hükümdar Emirül müminin halife Ne yapar Alem, alem yapar. Nasıl alem yapar? Hani halifenin huzurunda alimler gelir şu, gelir, yemekler, içmekler, şerbetler şurup tabii ki onlar haramdan uzak durur. Ama yine de ne kadar yemek, içmek, sofra, ziyafet öyle zanneder insan halifeler. Bazı halifeler öyleydi. Allah affetsin onları da. Onlar da beni de. Ama Ömer bin Abdülaziz'deki akşam toplantılarının konusunu biliyor musunuz? Ömer İbn-i Abdelaziz radıyallahu anh'ın iki sene halifelik yaptığı dönemde biliyorsunuz kurtlar bile kuzulara dokunmaydı. Hazreti Ömer'in torunu zaten aynı Hazreti Ömer usulü. Ve her gece alimleri toplayıp ahireti cehennemi bana anlatın diyordu. Bütün hadis ve rivayetleri alimden konuşuyorlardı. Öyle bir ağlamaya başlıyorlardı. Her geceki programda sabaha cenaze gibi, teheccüde cenaze gibi çıkıyorlardı, namaza başlıyorlardı. Gelse birisi dışarıdan meclise girse sanki en yakınları, en sevdikleri yeni ölmüş, ona ağlıyorlar diye şaşkın kalırdı. Ortada bir cenaze arardı yani. Bir de bakardık ki cenaze yok, bir şey yok, ölen yok, kolan yok. Bunlar niye ağlıyorlar? Ahiretle ilgili rivayetleri konuşup ağlıyorlar. Koca Ömer İbni Abdelaziz her gece böyle ağlayarak sabahlıyordu. E şimdi bizim kalplerimizde bunları duyduğumuz zaman bir katılık var mı? He? Var ...kalbinde katılık bulursan... ...ve vehnen fi bedenik... ...bedeninde bir zayıflık var, bulursan... ...güçsüzlük... ...bende çok... ...hepten güçsüzlük var... ...sizde de vücudunuzda kuvvetsizlik... ...halsizlik buluyor musunuz? Bilmiyorum buluyorsanız... ...ve hirmanen fi ...rızkında eksiklik buluyorsan... ...geçim darlığı var mı? E, ekonomi yetmiyor mu? Rızkında mahrumiyet ve azalma var mı? Bereketsizlik var mı bereketsizlik? Varsa... Bak üç tane şeyin tahlilini yapıyoruz ve neticeye gidiyoruz. فَعَلَمَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي مَا لَا yani. <gülüyor> Bil ki hiçbir neden ve sebep arama dünyana ve ahiretine yararlı olmayan boş laflar konuşmuşsundur. Reçeteye bak. Vücuda güçsüzlük veriyor. Rızk'a bereketçsüzlük veriyor. Kalbe katılık veriyor. Daha geveze adamdan şeyh olur mu? Dünya kelamları konuşandan mürşüt olur Olmaz. Eftalüs sadaka. Sadakanın en faziletlisi hıfzul lisan, dilini korumak. Sadaka veriyorsun ya dağıtıyorsun. En üstün sadaka neymiş? Başını da beladan kurtaracak. Dilini tut. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu ne koyardı ağzına? Taş. He? Taş koyardı. Halbuki hayırdan başka bir şey konuşmaz. Yine de neden? Engel olsun da düşündürsün beni. Konuşacağım dünyaya mı yarar, ahiretmem zarar. Düşündürsün beni o taş. Ağzına taş koyardı ya. Biz ne yapacağız bilmiyorum. Bandaj mı çekeceğiz? Bize taş maç da para etmez ya. Biz taşı da yutarız yine konuşuruz yani. Dayanamayız ki. Dayanamayız ya. Yani. Bu gevezelik bizim kuyumuz olmuş. Ve ben Kefeli Sahnehu Ceterrallahu rahte. Dilini tutanın Allah'a üretini örter. Ayıplarını kapatır. Avretlerimizi ört ya Rabbi. Korktuklarımızdan emin kıl ya Rabbi. Amin. Allahumme salli. Kelam-ı bela'ın. Adem oğlunun bütün sözleri beladır. İlla zikrallahu Teala. Allah'ın zikri müstesna ilim, müstesna ders, müstesna. bir de ve mavalah. Bunu takip edenler, Bunu takip eden demek işte. Ölmeyecek adam. Konuş. Yani yemek ihtiyacım var. Hanımına bir şey dedin. Kapıyı aç dedin. Şunu getir, şunu götür. Bunlar zaruri şeyler. Zaruri şeyler müstesna. Ama hanımınla latife yapsan, şakalaşsan, böyle biraz muhabbet etsen bu caiz midir? Caizdir, bu şeyden müstesnadır. Hemen nasıl biliyorsunuz fetva? <gülüyor> Yaptığınız işleri çok iyi biliyorsunuz. Ya bunlar caizdir ve uygundur. Çocuk çoluğunla latife şakalaşsan, konuşsan haram olmayacak. Yalan olmayacak. Gıybet dedikodu iftira olmayacak. Mübalağa aşırı abartık olmayacak. Ama geri kalan da şaka ve latifeler... Mizah yani mizah sünnettendir. Özellikle hanımıyla ve çocuklarıyla. Biz de ne yapıyoruz? Evde tut bül yemiş bülbüle dönüyoruz. Hanımla konuşmak yok. Çocuklara iltifat yok. Çıkınca muhabbet muhabbet mahvet. Gidiyoruz oraya buraya. Hele gidiyoruz işte bir yerden hesap açma, kapatma, alma satma bir şey. E şeydeki de, kasadaki de, şuradaki de kadınsa hiç konuşmamız caiz olmayan kadından. Havada çok soğuk ya diye muhabbete başlıyoruz yani. Vay terbiyesiz adam. İlersini konuşmayayım. Sen hanımınla konuş, ne el alemin hanımıyla konuşuyorsun? Terbiyesiz. Orada kalayım yani, bunun ilerisi nokta noktası var da. Çok ayıp ya. Yabancı kadınla niye konuşuyorsun? El alemin kızıyla niye konuşuyorsun? Laf niye açıyorsun? O açıyor. Sen kapat. Niye? E, nasılsınız de. Sana ne de. E kaba der. E kapa desin. Kocası değilsin ki. Kocasına kibarlık göstersen. Karısına kibar olsun. E ben nazik olmaya çalışıyorum. Onu da bulamadım. İşte İslam'ı sevdirmek için falan. Hadi gidesin eve. Be. <gülüyor> Beni mi kandırıyorsun? Ben kaçın kurasıyım? Nerelerden geldik buralara? <gülüyor> İslam'ı sevdirmek için karılarla yumuşak konuşuyor. Erkeklerle sert konuşuyor. Ne biçim be? Kadınlara kadınlar emni yapsın. Gidip kadın emni yapalım? yapılır mı? Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah. Hacinin biri gitti kadının göğüslerini tutmuş da. <gülüyor> Kapa buları diyor. Ne açtım buları diyor. <gülüyor> Ulan vay diyeceksin buna işte. Namussuz da denebilir buna. Öbürüne terbiyesiz de kaldım. Burada namussuzdan ileri gidebilirim. Kapa buları diyor, ört daha diyor. Ne açtın diyor buları diyor. Ulan vay anasını. Hakikaten olmuş bir şey ha. Nerede demeyeyim oralılara zül olur. Nerede demeyeyim. Allah Allah. Allah'ın zikrinden bir de zaruri konuşmalar. İhtiyaçlar, zaruri, emri bil maruf. Kötülükten ne yetmek, ilim. Çoluk çocuğundan muhabbet bunlar bize. ...bunun dışında bütün kelamlar neymiş... ...beladır... ...İnne Allah Teala alâ ekbelü amelü abdiyyahat tealâ... ...Allah Teala bir kulun... ...dilinden konuştuklarından razı olmadıkça... ...diğer amellerini kabul... ...etmez diyor... ...bu hepten işi ağara götürdü yani... ...namaz, abdest, oruç, hac, zekat falan filan... ...ama dilin... ...fuzuli... ...yalan gıybet dedikoduyu konuşmuyoruz ha burada... ...boş konuşmalardan bahsediyoruz... Bir de haram konuşmaları hiç hesaba katmadık şu anda biz. Ya. Sükût, sükûtül lisan selâmetül insan diye hepinizin bildiğinizde bir hikmetli söz var. Değil mi? İnsan lisanın sessiz durması insanın başının selameti ermesi, kurtulması. Salâhül insan fi hıfzül lisan. İnsanın bütün düzeni dilini korumaktan geçer. Belâül insan minel lisan. İnsanın başının belası nereden gelir? Dilinden gelir. Ondan sonra teleful insan min tarafil insanın telef olması dilinden gelir. Onun için bundan sonra dilimize sahip olmaya çalışalım. Allah'ımıza da yalvar yalvaralım. Bu cuma gecesi okunan âdet hadisler hürmetine ya Rabbi bize dünyamıza ahiretimize yaramayan laflar söylettirme ya Rabbi. Amin. Nasip etme ya Rabbi. Amin. Gevezelik kuyumuzu al ya Rabbi. Amin. Az konuşmak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Faydalı konuşmak nasip eyle ya Rabbi. Amin Allahu asallahu ala zina Muhammed'in Burada kalalım şimdi. Bugün de ne anlattık? Mürşidin vasıflarından biri neymiş? Az konuşmamış. Bu arada da müride de neler lazım olduğunu anladık mı? Mürşidimiz zaten böyle bir zat. Hiç dünya kelamı 50 senedir duymadık. Ama biz de mürid olabiliyor muyuz acaba meselesini deşersek, araştırırsak iyi olur. Çünkü baba himmet demiş, oğlum gayret demiş. Şeyh'im himmet demiş oğlum gayret, müridim gayret demiş. Ne demek bu? O ne kadar büyük veli olursa olsun. Senin de ne yapman lazım? Gayret etmen lazım. Aksine hareket etmemen lazım. Hacı Dursun efendi rahmetullahi aleyh hocasından efendi hazret nakleder. Yani dermiş ki mübarek sohbetinde vaazlarında falan. Yahu çocuk ırmağa geçemiyor. Babası da ırmaktan onu geçirirken, babası boylu, çocuk küçük. Nereye alıyor onu? Omzuna alıyor. Çocuk da oradan rahat durmuyor, babasını tekmeliyor. Ya dermiş, siz buna benzediniz talebelerine dermiş, müritlerine neyse. Ya ben sizi zaten sırtımı almışım taşıyorum. Ahirete cennete götürmek için gayret ediyorum. Ya sırtımda da ayağını suya değdirmeden yani başınıza bir bela getirmeden bu ahir zamanın fitne ortamında mürşitlerimiz, hocalarımız, şeklerimiz vasıtasıyla. Yani ahirete selametle gidebilirsek inşallah gideceğiz. Onlar bu kadar gayret etmiş, maddi manevi, fedakarlık, ya sen sırtımı aldım, ben taşıyorum seni, bir şey de demiyorum sana. Ama bir rahat dur, bir uslu dur da beni ne tekmeliyorsun yani. Ya beni tekmeleme yani beni, benim sana yardım etmemi zorlaştırıyorsun. Düşeceksin dereye, ondan sonra kopacak götürecek seni denize. Boğulup gideceksin yani. Sen... Mürşide niye zorluk çıkarıyorsun? Alimine, hocana niye zorluk çıkarıyorsun? Mübarek adam denilenle amel edip onun da işini kolaylaştırsana. O da ne yapsın sana yani? Onun için Allah Teala mürşidimizin himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Amin. Mürşidimiz kim? Bizim Mahmud Efendi Hazretleri. burada bulunanlardan başka şeyh efendilere de intisap etmiş olanlar olabilir. Allah ehl sünnet dairesi çerçevesinde bütün şeyhleri müritleri için mübarek eylesin. Ve onlardan istifadelerini nasip eylesin. Amin. Amin. Ama şimdi önümüzdeki derslerde mürşidin sıfatlarını sayarken saha çok daralacak. Az yemekten az konuşmaktan ileri gideceğiz. Gittikçe adaylar he, namzetler azalacak azalacak azalacak azalacak 900 sene evvel 800-900 sene evvelki kitap bu. İmam Gazali'nin kitabı. En son noktaya geldiğimizde İmam Gazali Hucetül İslam ne diyecek biliyor musunuz? Kibrit ahmerden, anka kuşundan, bulunmayan cevherden, eşsiz mücevherden daha zor bulunur bu zamanda böyle mürşit evladım diyecek. 900 sene evvel diyecek. Geldik kıyametin dibine yaklaştık. Bedder zaman, ahir zaman, fitne zamana girdik. Şimdi bulunmaz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bulunmaz dersek, diğer ayetlerde hadislerdeki müjdeleri inkar etmiş oluruz. Ama nasıl bulunur? Yahu 7 milyar insan içinden bula bula geldik de bu zat bize mi nasip oldu ya? Yani bu bizim mi bir faziletimiz yani acaba? Vallahi Allah'ın halis fazlukeremidir. O bunu dilediğine verir Ben karşısındaki e, apartmanda doğdum. Ben ne aramam var? Ben aramadım ki, bulundum ben. Ee, babam nikahını kıyacak, o, e, gitmiş mahallenin imamı kim? Muhammed Efendi Hazretleri. Demiş Efendi Hazretleri gel nikahımızı kıy, efendi gelmiş nikah kıymış. E ben mi buldum şimdi doğmadan? O zaman bize çok iyilik yapmışlar. Bizi seçmişler, bize özel bir muamelede bulunmuşlar. Dünyanın yedi milyar insanı geliyor onu ziyarete. Bir kere göremeden dönenler var. Bizi 40 sene yanına koymuşlar. Ondan sonra bütün dünya parmakla gösterecek. Varsa biri odur. Bütün alimler, bütün dünya ittifak etmiş bu zatta. E şimdi bu kadar insana nasip olmayan bir devlet kuşu gelmiş başımıza konmuş. Bahtiyarız vallahi bahtiyarız. Yani Türk milleti içinde büyük medariftikardır. Türkiye içinde medariftikardır. Bildiler mi kıymetini? Bilmediler. Yetkililer de bilmediler, yetkisizler de bilmediler, etkililer de bilmediler, etkisizler de bilmediler. Onu bilseydiler, krallıkları bırakıp onun kapısına mürit olmaya, bende olmaya gayret ederdiler. لَوْيَعْلَمُ الْمُلُّكْ مَا نَحْلُ فِيهِ لَجَعَلَدُونَ عَلَيْبِ السُّيُّفِ Diyen İbrahim etem gibi, Krallar, padişahlar, yetkili etkili kişiler, bizim kazandığımız makamı bilseydiler, Kılıç darbesiyle, kalkan kılıç bizle savaşa girerdiler, girişirdiler, Bizim nimetimizi kendilerine çekmek isterdiler. Ama bilmediler. Bilmedikleri için Mahmut Efendi'nin kapısı sana kalsın dediler. Ya çokları kendilerini mahrum ettiler. Ya, böyle büyük veli. Nerede bulacaksın sen? Ne diyor? Zaten Yavuz Sultan Selim'e atfediliyor. Ama Abdullah Efendi Hazretleri'nin kitabında okudum ben. Babamın Efendi Hazretleri'nin evvelki şeyhi oydu. Rahmetullahi aleyh kabri nur olsun derece sahri ol. Büyük bir velidir. Yahya Efendi dergahında yatıyor Beşiktaş'ta. Ali Adar Efendi babamız hep ona çocuklarını ziyarete gönderirdi. Hem Seyyid'dir büyük velidir. Padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş. Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş. Bütün dünyanın padişan teklif etsene kuru kavgadan, boş kavgadan ibarettir. Bir Allah dostuna mürit olmak hepsinden üstün dedi. tabii bunu padişahlar biliyordular. Yavuz Selim gibiler, Fatih Sultan gibiler Onun için mürşitlere bağlıydılar Onun için Şeyhülislamlara tabiydiler Onun için dünyayı fethettiler Onun için aleme nizam getirdiler He? Mürşidi olmayanlar, boşta gezenler Bir iple bir yere bağlanmayanlar şeyhi olmayanların şeyhi şeytan olacağını Beyazıt Bestami Hazretleri buyurduğuna göre Başları beladan kurtulmaz Sana mürşit gerek Hakk'a gidelim Cemal-i Bâkemal'e seyredelim. Kardeş, ben nasihat ediyorum sana. Ben buldum da ne oldu? Bulan arayan, bulmaz her arayan. Ama mutlaka bulan kimdir yine? Arayanlardır. Ben aradım. En azından bulma ihtimalim var. Ama sen aramıyorsun, hiç ihtimalin yok. Biz, mürşidi bulduk. İnşallah gösterdiği yolda da Mevlamızı da bulacağız. Rızasına da ereceğiz. İnşallah. Yani haber mahiyetinde olduğu için inşallah diyoruz. Rabbim nasip eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Yolundan ayırmasın. Amin. Himmetini üzerimize daim eylesin. Amin. Onu gazap ettirecek, kızdıracak inançlar amellere düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Evet. Çünkü en mühim şey Rızaullahi Firizal Validi evet, Allah'ın rızası nerede? Ana babanın Rızasında Anne baba seni Bu maddi aleme getirmiş başına bela açmış Mürşit seni manevi Aleme çıkartıyor seni Ebedi saadete kavuşturuyor Onun için Ebu ruhtur onundur anındır hakkı tekrim diyor İsmet Karibulu Hazretleri Ruhumuzun babası kimdir? Mürşidimizdir Bedenimizin babası bizi doğuran babadır Ama ruhumuzun babası kimdir? Mürşidimizdir Onun için onun hakkı nedir? Öz babandan üstündür çünkü seni manevi belalardan koruyor, ebedi saadete eriştiriyor. Şimdi biz mürşidin vasıflarını okuyacağız, çok az bulunduğunu anlayacağız, ondan sonra da o az bulunan nimete sahip çıkıp kıymetini bundan sonra daha çok bileceğiz ve şurlanacağız. Bu arada da mürit olmanın da yolunu öğreneceğiz, Efendim, salik olmak, sefi olmamak, Salik Allah yolunun yolcusu. Sefi ahmak. Salik nasıl olmalı? Nasıl yaşamalı? Allah'ı bulmanın yolu nereden geçer? Az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek. Bunları derslerimizde işleyeceğiz. Sabır, birçok ahlak, güzel huylar beyan edeceğiz. Bunlar devam eden de inşallah okunacaktır. Allah Teala nasip bir eser Selam'in. Evet. Şimdi efendim kardeşimler cenazeleri verin bu ara Allah Allah seni bekleyeceğiz. Ölüler senin bekleyecek kabirden. Bu arka adam dua bekliyor insanlar. Melme <gülüyor> yituillakel Kabirde yatan ölüler imdaat diye boğulan denizde bağ bağıran gibi yardım bekliyor diyor hadis. Yani tezoru <gülüyor> telhaku. Ona gelecek dua bekliyor. Minevi <gülüyor> nevi Baba ana eş dost kardeşten bekliyor. Biz Allah için kardeşiz. Ölmüşlerimize okuyoruz. Bugün. Mesela şeyin babasının adı neydi? Habeş Efendi'nin. Vermiş şeye, yenere. Mübarek ya niye isimleri vermiyorlar ya? Habeş Efendi benim kardeşim. Çok eski 30 30 25 30 senelik efendi cemaat vermiş. Ee, Allah verdi Gürbüz Efendi. Allah Allah. Bu eee aca amcamız 85 yaşına. Benim eski cemaatim. Eski sohbetlerime gelenleri. Bugün vefat etti. Ben cenazesine gidemedim, kendim cenaze gibiydim zaten, zor durumdaydım, gidemedim, yetişemedim ama aradım, başsağlığı diledim, Habaş diye. Allah Teala musibetine karşı kendisine azim ecirler ihsan eylesin, Allah Teala babasına rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin, seyyiatını mahve eylesin, Hasanata tebdil eylesin, şeratçı, el sünnet, Müslüman bir aile ve eski bizim sohbetlere gelen bir insan havaçı efendi maşallah çalışıyor gayret ediyor hizmet ediyor çocuğunu hafız yapmış maşallah Allah nazar değdirmesin muhafaza etsin bütün ailelerimizi Allah Teala İslam'a bağışlasın dinle bağışlasın evet bu hacı amcamıza Allah Teala lütfuyla muamele eylesin rahmetiyle muamele eylesin amin buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdu ve resulü <Sessizlik> la ilahe illallah muhammedur resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin Academ vaşu ilmulllah Allah Allah Allah Ya Rabbi hediyelerimizi dağlar emsali rahmetler halinde bu gece ilk gecesi ulaştır ya Rabbi ula. Amin. Nur ile kabrini ya Rabbi. Allahum amin ya Rabbi alamin. E şimdi öbür erkek insanları tanımıyorum. E tabii hepsine tek tek ya, okuyamıyoruz. Genel toptan okuyoruz. Ama tanıdığım insanlara özel okuyorum. Tanıdığım insanlar zengin olduğu için mi? Değil. E bakan olduğu için mi? Değil. Ama benim onlarla eski hukukum var. Anladın mı kardeş? Çünkü o arkadaş beni içeren köyde şurada burada 25 sene evvel sohbete gezdiriyordu. Benim 30 sene evvel sohbete gezdiren adamlarım var. 35 sene evvel. Şimdi kabirde yatıyorlar. Ya Kasımpaşalı efendim bir, bir Hacı e, Rı, Rıfat efendi ondan sonra Hacı Rauf efendi ondan sonra efendim birçok benim yol arkadaşlarım efendim öldüler kaldılar. Kabirleri nur olsun, dereceleri hali olsun. Bizim itibarımız nereyedir? İslam'a hizmet etti mi? Bu yola hizmet etti mi? İslam'a hizmeti varsa benim iminde ağa paşadan üstündür. Onun da anası babası bana diğer efendim itibarlı zengin ağa paşadan üstü anası babasından üstündür. Ben Allah yoluna bakarım. Ben dine bakarım. Bu işe hizmet edenleri ben unutmam. Ben vefalıyım. Dünya ahiret vefalıyım ben. Ama e, bu yola hizmeti olmayan adam kendi itibarlıdır, Allah mübarek etsin, beni alakadar etmiyor. Kimin ağlığı paşalığı, milletvekili, bakanlığı beni alakadar etmez, hiç alakadar etmez. Beni tanıyan tanır, bilen bilir bugüne kadar. Evet, şimdi diğer vefat etmiş Serra Gündoğan, e, yavrumuz hasta, o da acil şifa için dua istediler, ya Rabbi Sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala aleyhi Muhammed ve hakki Seyyidi Muhammed ve ala Seyyidi Muhammed. Ya Rabbi acil şifalar ihsan eyle. Dertlerine devalar ikram eyle. Ya Rabbi hayırlı muratlarına nail eyle. Anasına babasına bağışta. Ya Rabbi lan. Ya Rabbi içimizdeki bütün hastalarımıza da acil şifalar ikram eyle. Dertlerine devalar ihsan eyle. Borçlara edalar ikram eyle. Evsizlere hayırlı evler nasip et. sizlere hayırlı işler nasip et. Eşsizlere hayırlı eşler nasip eyle. Kansere tutulmuş Kardeşlerimiz çok çok yani bu kanser bir illet Allah. Ya Rabbi infazu keremınle ya Rabbi. sen ağrılarını sancılarını dindir ya Rabbi. Sen iman selameti nasip eyle. Amin. Vadesi dolmamış olanlara şifa ihsan eyle. Amin. Deva ikram eyle. Amin, Amin. Amin. ya Rabbi alamin ve ya O çölkotu mucize kitabında yazdım. Es selullah ala azim. Rabbel arşil azim. Ey Hangi bir hastanın yanına gidersen Yedi kere bu duayı kursan sahih hadistir. Çok da kısadır ve kolaydır. Eğer eceli gelmediyse mutlaka iyileşecek. Ama mutlaka iyileşecek. Eceli gelmediyse mutlaka iyileşecek. Allah kanser, ülser bilmez. Allah her şeyi yedebilir. Yedi kere okunuyor bu. Böyle içimden ne diyorum? Bütün öyle hastalara gitsem hepsine yedi kere okusam diye. Öyle niyet ediyorum. Allah bana öyle muamele eder. Ama gücüm yetmiyor. Gücüm yetmiyor. Yani telefonda da okunacak, uzaktan da okunacak, bazı suyu okuyorum ama siz giden hastalarınızın üzerine okuyun. Bu yedi kere okunuyor. Sana dersem çerikocuğu mucizesinde olabilir. Öyle hatırlıyorum. E onda var diyorum, bak arkadaş hatırlat. Onu yedi kere okuyorsunuz. Hangi ağır hastanız var, okuyorsunuz. Hadis-i şerif sallallahu aleyhi ve sellem. Yalan söylemez, haşa. Allah sözünü bozmaz. Allah bildirdi ona bu şifa vereceğini. Çünkü hadislerde vahidir. vahiydir. Onun için yedi kere okunacak. Hangi hasta? Kanserli hasta, Acil şifalar ihsan Devalar ikram ile. Ağırlarını dindir. Ya Rabbi gelmemiş olanlara mutlaka şifa ihsan eyle. Bizden dua isteyenler sana malumdur. Onlara ulaştır ya Rabbi. Amin. Hasan, Eyüp, Mehmet, Musa, İdris, Fahreddin, Seyfettin, Kasım, Sa'id, Kemal, Halil, Şeyhullah, Zafer, Muhyiddin, İsrail, Mithat ve Hüseyin, Erkek kardeşlerimiz. Burada bizim de ismimiz okunabilir miydi? Haftaya okunabilir mi? Ona göre okuyun siz de milletin ruhuna. Ona göre okuyun. Bak kabirde yatmış medet imdat bekliyor. Sevap bekliyor. Bir Allah diyemez daha. iki rekat kılamaz daha. Bir cuma gecesi sohbet meclisine gelemez daha. Bitti. Ona göre kıymet bil. Şimdi e, giydiğimde bir an evvel ya hanıma kavuşayım bir çay içelim. Onu düşünme şimdi şimdi. Burada bir derdimiz var. Millet ölmüş. Sen hayattasın, ganimet bileceksin. Ölenlere hatırla bakalım bi. Ya. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin nerede yattıkları, kabirleri ve halleri sana malumdur. Sen Fazlü bunları mağfiret eyle. Amin. Evvela günahlarını affeyle ya Rabbi. Amin. Hepimiz kuluz, günahkarız ya Rabbi. Seyyiatlarını mahveyle, ateşten değil eyle, ha eyle yağalım. Kabir azapları varsa deforaf eyle. Amin. İstirahateyseler müjde eyle ya Rabbi Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en ne muhamdu ve resulü la ilahe illallah muhammedun resulullah Fi kulli lemhetin ve nefesin adeden mavsiahuhu ilmullah Allah Allah Allah hediye eyledik ve asıl eyle. Amin. Kıyamete kadar yetiştir onlara ya Rabbi. Amin. Başlara kadar nurunu, kandillerini, kabirlerini yak ya Rabbi. Amin. Yeter mi kıyamete kadar bu? Yeter. kelime şahadet ne demek biliyor musun sen? La ilahe illallah ne demek biliyor musun sen? Size de böyle ölülerin hürmetine böyle zikrettiriyoruz yani. Zorlan zikrettiriyor size de. Ne yapalım? Yani, amin. Bize ya Rabbi bize de ölmüşlerimize de Allah. arkamızdan böyle devamlı okunmak nasip et. Amin. amin. Fatime Fat Fatime Fadime yazmış. O Fadime'nin de aslı neyine? Fatime Zehra, Nuriye, Hakime Hadice Halide, Ayşe, Cevriye, Beyaz, Nurten, Menevşe, Emine, Zeynep hanım kardeşler. He hanım kardeşler. Kiminin karısı, kiminin kızı, kiminin anası. Ölmüşler. Hediye beklerler. Allah medet eyle Allah'ım. Yardım et onlara, imdad eyle Allah. Allah'ım kabirlerini cennet şükuru ile muaf Allah. Kabirlen, cehennem, Allah ya Rabbi sen fazlü kereminle lütunla muamele eyle Allah. isimleri İsimleri Müslüman ismine bağışla Allah. Ya Rabbi varsa günahlar taksiratlarını affe eyle Allah şey atlanma Allah, Allah'ım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. La ilahe illallah. Muhammedur resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adadun vası'u ilmullah. Allah Allah. Allah. Bir kez Allah dese aşkı ile lisan dökülür cümle günah misli hazan. Bir Allah ile af oluyorsun ya. Ya Rabbi lafzayı celal hürmetine. hediyeledik edildik eyle. Kabullen nur eyle. Amin diyendilerine harcı hamdana azad eyle. Amin. Subhane Rabbil Ali'l-Aleyl-Va'bilhamdülillahi Rabbil Alemin. As-salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammed'in ve ala alihi as-salamu ala ecma'in. Allahümme nâ selüke el-Cenne. Ne'ûzübüke minen nâr. Allahümme nâ selüke el-Cenne. Ne'ûzübüke misekatike vel-Nâr. Allah namasıl ve elcennah, maqar rabiyle hamı qabli muamel. Naozibikemden nahl ve maqar rabiyle hamı qabli muamel. Allah namasıl ve kemin xeyir maasılakemin evikem Muhammed sallallahu teala arif. Naozibikemden şer mestehade kemin evikem Muhammed sallallahu teala arif. Ve antel müstehanu alek elbala İlla billahi laa A'cilihi ve a'cilihi ve a'limna acili amina ve ma'alemna alem. Allah'ım eva'n gaddaytelina min gaddâ. Fe cealâ akıbetehu râşeda. Allah'ım Rabbana ve heyyilena min emruna râşeda. Allah'ım Rabbana atinâ dünya hasene ve fi alâkhireti hasene. Hakkına azâbennâr. Allah'ım ve fil umûri kulliha. Fe ecrinâ min ve Dualarımızın kabulü, hayırlı muradlarımızın husûlü içine. As-salâtu ve selâm. Aleykâ Resûl-Allah as aleyke ya habibullah salatü vesselam alekke ya seyid el evvelin ve el akhirin ya rabbi ya rabbi ya rabbi sen fazlü kereminle ya rabbi Mescid-i Aksa'ya Yahudilerden halasıyla Yahudi zulmüne nihayet vermelerini nasibeyle Amin Allah'ım o Mescid-i Aksa'ya ayak kabolarıyla giren mihrabı çiğneyen halları çiğneyen ayakları kır ya Rabbi Amin. Sen onları kahreyle ya rabbi. senin o Kur'anlarını Mushaf-ı Şeriflerimizi yerlere atan onları toza dumana e, pisliklere atan o zalim o kafir o yahudileri sen fazlu kereminle lütfu kereminle Allah'ım ellerini kır ya Rabbi Allah'ım sen onları helak eyle ya Rabbi Amin. sen onları öfkeleriyle katleyle ya Rabbi Amin. sen onlara fırsat verme ya Rabbi Amin. bir daha böyle yapamamalar nasip eyle Allah'ım onlara destek olanları da kahreyle Amin. onlara yardım edenleri de katleyle Amin. Onların bu yaptıklarına razı gelenleri de kahreyle. Ocaklarına ateş düşür yarım. Ölülerinin kabirlerine ateş düşür yarım. Sen onları param parçayla yarım. Kötü bela dairelerini üzerlerinde döndür yarım. Onları birbirlerinin belasıyla uğraştır yarım. Onları bizden ve Müslümanlardan ve Filistin elinden ve oradaki Müslüman kardeşlerimizden alıkoy yarabbi. Meşgul eyle yarım. Dertleriyle meşgul eyle yarım. Reddedemeyecekleri belalara düşür yarım. Geri çevire, çeviremeyecekleri musibetler vurdur ya Rabbi Amin. Ekonomilerini çökert ya Rabbi Amin. Dünyadaki lobilerini çökert ya Rabbi Amin. Yahudine sahrağın haçlı ittifaklarını çökert ya Rabbi Allah'ım onlara arkalarını arayacak soracak bir devlet bırakma arkalarındayım Allah'ım sen Fazıl Kerim'le Müslümanlara yardım eyle Filistin'e yardım eyle Gazze'ye yardım eyle Kudüs'e yardım eyle Mescid-i sevindir ya Rabbi Amin. Neşelendir ya Rabbi Amin. Meleklerle mamur eyle Müslümanlarla mamur eyle. Amin. Ziyaretlerimizi nasip eyle. Amin. Hiçbir Yahudi suratı görmeden girip çıkmak nasip eyle. Amin. Gittik ama Yahudi askerlerinin teftişinden geçtik. Kurban olduğum senin üç mescidinden biri Mescid-i Aksa. O mübarek mescidi bunlardan hürriyetine kavuştur ya Rabbi. Ya Rabbi bizi de azat eyle bu gavurların şerrinden emin eyle ya Bir gavur suratı görmeden ziyaret edip namaz kılmayı bize nasip Amin. eyle. Mescid-i Aksa'da ya Rabbi. Kabe'mizi, ravzamızı da muhafaza ile yarabbim. Eşrarın şerinden hıfza ile yarabbim. Amin. Allah'ım sen fazl kereminle ya rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Bu Yahudi uşakları PKK'yı da bizim başımızdan bela olmalarından bizi halasa eyle yarabbim. Askeri, polise tetik çeken elleri kır yarabbim. Onları kahreyle, katleyle, mahveyle. Amin. Şimdi suikastlar hazırlıyorlar, IŞİD'in üzerine atacaklar. Haberlerde diyor şimdi, kendileri şehirlerde bomba patlatıp da IŞİD'e atmak, Müslümanlarla uğraşmak istiyorlar. IŞİD'in burada öyle gücü yok ama onların burada öyle güçleri var PKK'nın çok güçleri var. Ya Rabbi bu güçlerini iptal eyle. Amin. Bunlara yardım eden devletleri de çökert ya Rabbi. Amin. O Yunanistan ne yardım etti bunlara askerlik talimatlar verdi. O zaman ya Rabbi kendi dertlerine düşür. Bunlara zerre kadar finans verecek, silah verecek güç bırakma bu gavurlarda Amin. ya Rabbi. Askerimize, polisimize yardım eyle. Amin. Onlar bizi koruduklar gibi muhafazayla. Amin. Askeriye çok güzel mücadele vermeye hazırlanıyor. Allah'ım onları muvaffak eyle. Amin. Bordo berellerinin sayısını artırmak istiyorlar Vesaire planlar yapıyorlar Allah'ım askerimizi güçlendir ya Rabbi Abi. Genel kurmayı güçlendir ya Rabbi Abi. Askere çok kuvvet ver Allah'ım Bunları bitirecek projeler onlara nasip et Abi. Ya Rabbi sen fazlik örümlü onları Bütün bu sevaplarımıza ortak et Abi. Bizi korudukları gibi sen onları bizim Bütün yaptığımız amellere dahil et ya Rabbi Abi. Asker yavrularımız askere gidenlere Selametler saadetler ihsan Hayırlı selametle yuvalanağına Babalarına dönmeleri nasip et Allah'ım sen fazla görevimle polisimize de iç güvenliği sağlamaları için güç nasip et, kuvvet Ay. nasip et. Allah'ım görevlilere, yetkililere, muvaffakiyetler, hayırlı müsteşarlar onları uyaracak, uyandıracak, tehlikeleri bildirecek, haber verecek kuvvetli elemanlar nasip et. Bu askeriye uyandırıyor için haberlerde ayaklanmalar olabilir. Dikkat edilsin diye askerin raporları bu yönde. Bunlar iç savaş istiyorlar. Allah'ım iç savaştan, dış savaştan vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza et. Allah'ım burayı da Suriye'ye çevirmek istiyorlar. Allah'ım sen muhafaza et. Allah'ım sen muhafaza et. Allah'ım bize akıl, şuur, fikir ihsan et. Amin. Müslümanları bu fitnelere düşmekten eli sünneti muhafaza et. Allah'ım doğuda Kürt kardeşlerimizi, eli sünnet Müslüman kardeşlerimizi, medreselerimizi, şeyhlerimizi, alimlerimizi, velilerimizi, talebelerimiz Doğuda çok var. Allah'ım sen onları bu PKK'dan muhafaza et. Allah'ım talep eden çocukların kaçırılmasından muhafaza et. Allah'ım saldırılardan camilerini, medreselerini muhafaza et. Amin. Onlar bizden daha zor durumda Allah'ım sen onları koru muhafaza et. Allah'ım çok eli sünnet insan var. Yani batıdan bin kat fazla doğuda el i sünnet var. Allah'ım sen onları koru himayet Amin. Allah. Im. Ya Rabbi Alemin ve ya Hayran Nasirin. Onlara karşı güçlenecek ehl-i sünnet insanları maddi manevi her çağda güçlendir ya Rabbi Alemin. Ve Hayran Nasirin. Hayırlı muratlarımızı ihsan eyle. Amin. Her türlü şerden emin eyle. Suriye'ye yardım eyle. Amin. O eset zındığı yine. ...okulu bombaladı, kaç Sabi Sübyan'ı öldürdü yine. ...geçen gün 15-17 taneydi son haberler... ...efendim yavruları, çocukları öldürüyor... ...bomba atıyor medreseye, mektebe, her yere bomba atıyor... ...böyle bir zındık Allah'ım... ...Ya Rabbi zamanı gelmedi mi Allah'ım... İndir bunu Allah'ım, indir Amin. bunu... ...devir bunu Allah'ım, düşür Amin. bunu Allah ...Ya Rabbel Alemin, Şia'nın da bütün ittifakını iptal et Allah. Amin. ...Şia Rusya ile anlaşıyor... ...Şia Rusya ile anlaşıyor... Şia nusayrilerle anlaşıyor, kitapsız allahsızlarla anlaşıyor, gusülsüzlerle anlaşıyor, namaz kılan anlı secdedeki Müslümanları bombalatıyor. Ey gidiş ya, Bunların bütün gücünü iptal yarım. Bunların Türkiye'deki uzantılarını kahreyle yarım. Bunlar dernek vakıf televizyon adı altındaki hizmetli yapıyoruz dedik hezimetlerini iptal eyle Allah'ım. İmha eyle Allah'ım. Bunlara çanak tutanların maddi manevi gücünü al Allah'ım. Ne olur Allah'ım kurban olurum sana Allah'ım. Bu şia bela eli sünnetin başına Allah'ım. Ya Rabbi gavur yapmaz bunların yaptığını bize Allah'ım. Müslümanları perişan etti, vatanlarından muhacir etti. Milyonlarca insan perişan oldu Allah'ım. Ne olur onlara rahmet eyle, merhamet Hayır. eyle. Lütfeyle, Keremeyle Vatanlarına selametle muhacirlerin dönmesi nasip eyle. Hayır. Ya Rabbi alemin veya hayran nasirin. İslam'a yardım edenlere yardım eyle. İslam'ı ve ehlin aziz Şirki ve ehlini zelil eyle. Ehl sünneti yardımsız bırakanları mahrum eyle mehzul Amin diyendilerine harici hemden azad ele, Etrafımızda bela dolandırma ya Rabbi. Amin. Şer bu, bu, musibet vurdurma ya Bu sohbetlere gelen, senin için dinleyen, senin için itikad edenleri de bu dualara ilhak eyle. Amin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Teslimen kethirahu elhamdülillâ rabbil alemin. Allahümme. Salli ve sellim. Ve barik. Ala seyyidina. Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahil Ve Alâlihi ve Sahbih Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yassıfune ve Selam'u Alem Mursalin Velhamdü Leke Ya Rabbel Alemin Amin Amin Sallallahu Aleyhi ve Selam He bak kalkmadınız şimdi Şimdi gelal olsun size He laf tutuyorsunuz ya, bazı anlamıyorsunuz laftan ama Neyse, benim adamlarım, köller sağlar, birbirine ağlar Sizin şefaatinizle kurtulacağım ahirette inşallah Evet, şimdi arkadaşlar, bir iki duyuru yapmamı rica etmişler Ben rica ediyorum, Hiranur Vakfı'nda da söyledim Benim ne bir ilandan, ne bir sohbetten, hiçbirinden komisyon aldığım var mı? Birinin aklından geçerse, hakkımı haram ederim, sohbete gelmesin dahi Çünkü benim hakkım var burada E tamam da şimdi konuşuyoruz. Konuşma bitince. Sağol. Görüşürüz inşallah. Şimdi kardeş. Bir set yapmışlar. Namaz seti. Namaz seti ne demek biliyor musun? Bak yine kalktınız ha. Hemen nazar oldu ya. <gülüyor> Gelle bir otur da. On tane kitap. On tane kitap. Hani kitapları saymıyorum. Tadil erkanından, abdestinden, namaz ilmalinden neler neler. Bir tane de seccade Akıllı seccade diyorlar Benden akıllı hakikaten Ben namazda şaşırım, seccade şaşırmıyor On tane kitap Bir tane seccade 70 lira indirmişler Kampanya yapmışlar Yukarıda dükkan var Lale Gül dükkanı. Orada da bulabilirsiniz Bu hizmete yarar Lale Gülün faaliyetlerine yarar Daha hiçbir reklam bile sifte yok Ama masraflar yüz bin yüz bin gidiyor Nereden gelecek bu ...nereden gelecek? Bu adamlar daha set test yayını... ...reklam bile alınmıyor ama yüz bin masraf gidiyor... ...borçlar daha boyu... ...ne yapacağız? Ama sohbetler devam ediyor... ...diğer hocaefendiler de başlayacak inşallah... ...çok büyük hizmetler var... ...öyle mi değil mi? Evet. Onun için... ...on kitap bir seccade 70 lira... ...babam vermez oğluna ya... ...babası onda vermez... ...evet ucuzluk yapmışlar, kampanya yapmışlar... ...kitapta varsa siz de hayrınıza dağıtırsınız... Bu kampanyaya katı katılırsanız Allah razı olsun benim duamı alırsınız. Hediyeli abonelik kampanyası devam ediyor. Dergiye abone olanlar hediyeli kampanya devam ediyor. Efendim telefonları biliyorsunuz. Tekrara lüzum görmüyorum. Bir de ne dedimse. Berni vurması almıştık size. Onlara bir kampanya yapıp onları da eritelim dediler. Berni vurması nedir? Hayru temrikümül berniyyü. Ahmed ibn geçen hadis-i şerif. Hurmalarınızın en hayırlısı bernidir. Yukrucu davel adafi. İçinizde ne dert varsa o hurma çıkarır. Kendisi de size bir hastalık vermez. Say hadistir. 13'ün 7 tane aç karnına yemek midedeki kurtları da öldüreceği gibi maddi manevi bütün hastalıklarınıza deva olur. Resulullah'ın Medine'sinin Bereketine inşallah. Berni hurması da arz edilmiş. Benden duyurusudur. Bu kampanyalara katılın, yardım edin. Allah Teala sizin yardımlarınızla bu tebliğleri daim eylesin. Amin. Sizi de hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Amin. Cimrilik yapmayalım. Hayra niyet edelim. Yardıma niyet edelim. Burada hayır var, kampanyada hayır var. Yetmiş şeytanın çenesini aralamadan kol bir hayra bir katkıda bulunamaz. Hadi şerifini de unutmayalım. Allah Teala bize... 70 şeytanın çenesini aralayıp içinden hayır çıkartacak kadar sehavet nasıl eylesin. Cimrilikten muhafaza eylesin. Amin. İlaşa lafe nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Tergat'ın evvel imamımız Hazretleri Ve mâtil bismi'lallah ve